Oh yeah. Hvala. Kainat, bugün 24 Aralık Cuma, yıl 2010, ay 12, gün 358, Kasım 47 1432, Hicri Muharrem 18, 1426, Rumi Aralık 11 Pierre ve Marie Curie ile M.J. Bemont radyumu buldular, 1898 Günün tarihi, 143 yıl önce bugün 24 Aralık 1867'de şair Tevfik Fikret İstanbul'da doğdu Günün tarihi Malumatı Her yıl bu günü Hristiyan dünyası Christmas günü olarak kutlamaktadır. Noel anlamındaki bu ad İngilizce'de Christ's Mass, İsa için yapılan kilise ayininden gelmektedir. Hristiyanların büyük çoğunluğu 25 Aralığı İsa peygamberin doğum günü olarak kabul etmiştir. Ancak Christmas gelenekleri ve özellikle de Christmas ağacı olgusu Hristiyanlıktan da önceki çağlara dayanmaktadır kökenine inildiğinde eski Roma zamanına ve ötesine uzanmaktadır. Roma, tarım tanrısı Saturn, Saturnus için düzenlenen Saturnalia Festivali, güneşin gücünü yenilemesi dileğiyle yapılırdı. Ağaç geleneği de bu festivalle ilgiliydi. Christmas'ın sembolü olan Noel Baba ise, Anadolu'da doğup yaşamış, iyilikleriyle tanınmış bir azizdi. Yemek Listesi gün 358 pa para etli börek salata meyve büyük, büyük saatli marif takfimi we <gülüyor> Back in the morning, I'm already up and gone, Lord, I'm so tired, how long can this go on? Yeah, they're working the man, going down, down, down, working in a coal mine, whoop, about to down, working in a going down, down, down, working in a coal mine, whoop, about to down. Too tired for having fun Too tired for heaven. I'm just working in a coal mine. Going down, down, down Working in a coal mine Whoop. about to slip down Working in a coal mine. Going down, down, down Working in a coal mine Whoop. about to slip down Lord, I'm so tired How long can this go on?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 Down, down, down, working in a cold all about to step working in a cold going down, down, working in a cold mind, whoop, all about Cause I make a little money, yeah, hauling gold by the john, but when Saturdays go around, I'm too tired for having fun, I'm just working in working in a cold Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete Haftanın Son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra ve Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet bir günaydın da Lee Dorsey'e verelim. Güney Af Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde doğmuş Afro Amerikalı Rhythm ve Blues şarkıcısı... 1960'larda çok ünlüydü. Onun doğum günü münasebetiyle çaldık. 1924'te bugün doğmuştu ve 1986'da hayata veda etmişti. Alan Toussaint'la birlikte de, Metters adlı bir grupla da birlikte çalışmaları var. Çok biliniyor. Onun tanınmış şarkılarından biri, kömür madenlerinde çalışan işçilerin hayatını anlatan, elinemeyecek kadar da yorulduğunu anlatan normal insanlık hallerini dile getiren bir şahsiyle başladık. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet savaş ve barış haberlerine her zaman olduğu gibi bu cumada girelim. Ee, Kuzey Kore'den kutsal savaşa hazır haberi gelmiş herhalde. Tatlı haberlerin başında bu geliyor. Sınırda ta tarihin en büyük tatbikatını yapıyor. Aslında çok e, garip göre. bir gerilimin sonucu olarak ortaya çıktı. güneyle Kuzey tam olarak ne yaptığı ile ilgili şu anda ciddi soru işaretleri var. Kim kimi tahrik etti falan filan ama en son e, Amerika Birleşik Devletleri'nin de araya girmesi, uçak gemilerini yollaması, Güney'le bir tatbikat yapılacağının duyurulması, Güney'le ufak bir tatbikat yapılması, Kuzey'in bunun üzerine bu muydu tatbikat cevaba değmez falan demesi derken daha büyüğünün yapılacağını açıklanması ve Esin. geldik. Evet. Sınırda nükleer olan çıkabilecek nükleer de patlamalara yol açabilecek bir gerginliğin eşiğini. Kuzey sınırı 20 kilometre mesafede gerçekleştiriliyormuş. Yüzlerce tank, helikopter ve savaş uçağı katılıyor BBC'nin bildirdiğine göre. Vallahi ben de NTV'nin haberi var. 2 Kuzey pardon, 2 Kore'nin sınırına da 100 kilometre mesafede icra edilecek diyor ee, en iyisi bırakalım NTV ile BBC aralarında ben diyeyim 20 sen de 100 belki 150 falan diye devam evet. edebiliriz yalnız tabi BBC'nin 20 kilometresi beni biraz gerdi valla 100'ü 20'si 500'ü <gülüyor> zaten sayıdan öte burada önemli evet. olan herhalde e, Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri niye Kuzey Kore'ye karşı ortak bir tatbikat yapıyorlar Bu tatbikatın sonucu olarak ortaya çıkacak sorumluluğu hep birlikte mi taşıyoruz falan gibi birkaç tane şey var Soru var evet 47 bu yıl sadece 47 askeri tatbikat gerçekleşmiş İşte bu belki de şeydir ama 60. yıl ya kutlamalar babında işte Kimin Kore, Kore Ha anladım kutlamalar babında işte havai fişe katılımları olabilir Evet öyle bir durum işte bu Kuzey Kore'nin bu terimleri de kullanacak olursak pazularını şişirmesinin Kuzey Kore'ye kendisini mazlum olarak gösterme imkanı tanıdığına işaret ediyormuş. Kim? Kim? Uzmanlar. O, o uzmanlar zaten e, gerçekten hepsi takdire şayan iyi okumuş iyi yetişmiş memleket evlatları dünya babında. Evet bu uzman ve pazu şişirme meselesi. Hemen TV'de hem de BBC Türkçe'de var. Dolayısıyla bak burada hiçbir görüş ayrılığı yok. Yani uzmanlar çeşitli tabii hakkıdır diyor. Birileri pazu şişiriyor öbürü roket fırlatıyor. Bütün bu toz duman dağıldığı zaman geriye sadece ve sadece bizim cesetler kalıyor. Benim de anlamadığım o ne uzmanlar kalıyor orada ne generaller ne öbürleri ne berikiler. O bizim cesetlerin üzerinden de ondan sonra tekrar o aynı uzmanlar çıkıp Çıkıp e, devam... neden böyle olduğunu ve neden bunun aslında hayırlı olduğunu ve şimdiki adımın olması gerektiğini söylüyorlar. Anlıyor. İşte bu düzenin en hoş tarafı da bu. Gösteri toplumu derken bunu kastetmişlerdi. Evet. Uzmanlar. <gülüyor> Uzman olmayan uzmanlar. Ee, bu arada e, hoş bir haber daha var. gene BBC News ve BBC Türkçe'den okuyabiliriz. İsrail'den Gazze'ye e, savaşın kaçınılmaz olduğunu ifade eden bir uzman askeri yetkili görüşü var ee, sadece yani, bir zaman meselesi demişler BBC'de. Bunu biliyoruz evet yani İsrail ile e, Filistin arasındaki ilişki şu şekliyle devam ettiği sürece işgalle devam ettiği sürece ve evet, sürekli olarak bir savaş hissi, hissi var ama, ama benim anlayamadığım bir savaş çıkabilir mi? Ya çünkü NTV'nin yine benim önümde açık haberi şansa vallahi kötü bir niyetim yok. İsrail yeni bir savaş çıkabilir. Başlık bu. Ya yani bir savaş çıkabilmesi için savaşın iki tarafı olması, tarafların birbirine e, üç aşağı beş yukarı eş kuvvetlerde ya da benzer kuvvetlerde olması falan gerekmiyor mu? Ya yoksa şuna benziyor çünkü. Ben acilen e, Volkan ben sen üçümüz 4'er tane tank alıp işte ne bileyim şurada bir tane binanın önüne dayansak savaş açtık. Desek ona savaştan mezununa yani. saldırı denir. Şimdi bakayım peki senin bu sorunu ben de BBC'de elimde olan haberden. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde olmayan BBC haberlerine göre. <gülüyor> Yüksek düzeyde bir İsrail e, subayı demiş ki Hamas Gazze şeridinin kontrolünü elinde tuttuğu sürece yeni bir savaş sadece bir zaman meselesidir demiş. Rahatladın mı? Anladım yani normal bildiğimiz durumu açıklıyor yani savaş oluyor arada biliyorsunuz biz arada giriyoruz Gazze'ye yine girmemiz an meselesidir. Politika böyle kaldıkça biz nasılsa bir ara gireceğiz. Ya diyor. 6 Aralık'ta hiçbirimizin haberi olmayan bir şey olmuş. Rus yapımı bir AT-14 Kornet füzesi e, İsrail tankına isabet etmiş. Lazer güdümlü füzeymiş bu. E, Ve tankı delmiş. Benim anlayamadığım bir şey var. Füze tankın zırhını delmeyi başarmış. Ancak içerideki askerler yaralanmamıştı. O nasıl olabiliyor? Uzmanlara soracaksın. Hakikaten uzmanına sorma ihtiyacı yani bu, hissettim. Bunu, Çünkü bildiğim kadarıyla füzeyle askerlerin arasındaki şey zaten zırh. Zırh. E zırh delikse neyse. Tam orada durmuş. Burası çok önemli değil ya da buradan hani derin bir politik anlam çıkarıp komple öğretmeye falan çalışmıyoruz. Sadece bize verilen malzemenin her seferinde ve her seferinde bu kadar güdük... Ve bu kadar gedikli olmasına rağmen malzeme gibi niye davrandığımıza dair evet, bir farkındalık hikayesi. Bundan çok birkaç sene önce sadece gene böyle bir yıl sonunda Gazze'nin üstüne fosfor evet. bombaları, ateşler, kan, ölüm kusulmaktaydı başladığını görmüştük. Çünkü yani belki de bu artık geleneksel Noel'de başlayıp böyle. Yavaş yavaş yıl sonunu saran bir şey olabilir. Bu da büyük bir tehlike. Bu arada geçenlerde bir haber vardı söylemeyi atlamıştım ama şimdi eklemenin zamanıdır. Dimona nükleer, şeyde, santral. nükleer santralinin İsrail'deki nükleer santral. Bir şey belirsiz bir cisim UFO imha edildi. Evet onu ben de gördüm de anlam veremedim. Ama görmüşler ve anında imha etmişler ne olduğunu da anlamamışlar. Ama mühim değil. Önce, Önce vurmak sonra adalet. Yani bu vahşi batıdan beri böyle devam eden bir hikaye. Dolayısıyla uyanık. Böyle bir yani İsrail'den de ciddi bir yeni bir savaş arada, çıkabileceği uyarısı var. Sadece zaman meselesi. Yani bütün bu hikaye ciddi savaş çıkabileceği uyarısı olmasaydı da zaten bir savaş var ve devam ediyor. İlim i̇nim her gün insanları öldürerek ama... Sıkıntı şurada değil mi? Bütün bu haberde anladığımız şu bir AT-14 Kornet füzesi var. Lazer güdümlü ki Filistinler'de böyle bir füze olduğunu ilk kez duyuyoruz en azından. Evet. Galiba benim için böyle. E, saldırıyı üstlenen herhangi bir örgüt yok Filistin tarafından. Ama Hamas olduğu sürece de savaşacağız diyor. E, bir Yeni tank var ortada. Kaçının... Tankın zırhı delik ama askerler yaralanmamış. Üstüne üstlük bu tip füzelerin atılmasına dair e, İsrail'in geliştirdiği bir sistem var. Ee, tankların çevresine patlayıcılar yerleştiriyor küçük dozlarda ve güdümlü füzeyi hissedip zaten daha vurmadan patlatıyor falan filan ee, peki savaş niye çıkıyor yani bütün hikaye neresinden tutsan delik deşik elimizde kalırken yine de savaş çıkıyor ya uzmanlara adam akıllı ben de şey yaptım yani Yeni bir uzman tutacağız Başka çaresi yok bunları yorumlatmak için Şu işe alım merkezini bir ele geçirsek Hakikaten dünya fena olmayacak gibi ama Neyse Ahmedi Necad'dan da Necad ya da İran'ın artık nükleer bir güç olduğu haber var Gelecek ay İstanbul'da yapılacak Nükleer pazarlık zirvesi öncesi konuşmuş Biz artık nükleer bir güçüz demiş e Hayırlı olsun Biz siz eksiktiniz desek Ayıp değil mi? Abi? Evet NTV haberi bu da Mete Çubukçu da toplantıdan şu notlarla çıktı diyor. Her basın toplantısında manşettik bir şey söyler ve bu kez de öyle oldu. İran artık nükleer bir güçtür. 30 yıldır Batı'nın uyguladığı ambargo politikası ve çatışmacı süreç bizi bu noktaya getirdi. Ve biz artık nükleer güçüz. Merak Hı. etme ey milliyetçi Türk rahat ol. Hürriyet gazetesi hepimizi rahatlatıyor bugün. Gidesin. Binlerce füze ve atom bombası olsa bile Türkiye-İran ilişkilerini kimse bozamaz demiş ama. Öyle mi? Evet. Yani zaten benim konum şey değildi hani İran'la saldırı falan değil geride kalıyoruz. Evvahlar olsun bölgesel güç olmayacak mıyız? Bir koyacağız üç almayacağız mı falan diye hisseden ey Türk. Ve nükleer savaş üzerinden tabii. De, yani. Öyle bir şey çıkardı da biz Allah korusun geride falan kalırsak yani bu gerçekten e, en azından karizma çizmek açısından çok tatsız olur. Evet yani cesetler buharlaşmış çoktan, ve vücutlarımız düşün buharlaşmış bile olsa gene de karizmamız çizilmemiş olacak. Bu da iyi bir şey tabii. Yani ölmek önemli değil ama hani şık ölmemek önemli gerçekten. Ee, Hürriyette bugün manşet, e, Enerji Bakanı Japonya'da açıkladı diye. Enerji Bakanımızın çok tatlı bir kelle fotoğrafı. Başka türlü açıklanamaz bu herhalde. Vesikalık bile değil, arka fonu olmadığı için. Evet e, Hedefimiz yerli nükleer yazıyor yanında da. Japon, Nasıl oluyor o yerli nükleer? Şöyle olabilir bir şeyin yerli olması için iki şık var. Ya e, içindeki bütün malzemeleri kendiniz üretiyor olacaksınız. Yani bir nükleer santrali. E, yani bütün Türk nükleer topraklarından çevirimi. çıkarılmış olması şartıyla ne uranyumun ne plutonyumun filan. Biri, bu. Biri yani. bu yani Türk toprağından Türk'ün toprağından Türk'ün uranyumu çıktığı zaman Türk nükleeri olur. E, bir diğer seçenekse olabilecek olan şu ki asıl olarak herhalde budur bir teknolojiden bahsediyoruz nükleer dediğimizde mistik bir şeyden değil bu teknoloji bir nükleer çevrim teknolojisi yeni bir nükleer çevrim teknolojisi bulursunuz mesela soğuk füzyon gibi ve böylece yerli bir nükleer olmuş olur olmaz mı? olur tabi ama bakanımız da biz de aynı fikirde olmak zorunda değil bu bizim akıl yürütmemiz bakanımız en iyisini uzmanları sayesinde biliyor Japonya gezisini sürdüren enerji ve tabi kaynaklar bakanı tabi Taner Yıldız Türkiye'nin ana hedefinin yerli nükleer santral kurmak olduğunu açıklamış. Böyle bir ana hedefimiz varmış. Yani ben sabah kalktığımdan beri hedefi hissediyordum ama hürriyeti okuyunca sebebini anladım ne hissettiğimin. Türkiye lig atlayacakmış. Bu hedefe kilitlenmiş durumda mıyız yani şey Zaten bizim tabii canım yani gayet gayet yerli nükleer santral kurmak ana hedefmiş. Bir, bir AT-14 Kornet füzesi gibi hedefe kilitlenmiş durumda mıyız? <gülüyor> İnşallah sonu son, aynı olmasın. Zırhı deliyor adam vurmuyor böyle bir füze. Ee, Türkiye lig atlayacakmış. Ne demekmiş bu şu. Türkiye'nin ana hedefi yerli nükleer santraldir. Bunun imal edilebilirliğini göstereceğiz. İmal edilebilirliğini göstereceğiz. Biz nükleer santral imal edilebiliyor olduğunu biliyoruz aslında evet. bakan heyecanlanmış belli. Ee, bu ileriye dönük bir hedef. Biz yerli kaynaklardan sap yaptığımız kadar nükleer santrali imal edeceğiz. ya yani Bir de değil yapabildiğimiz kadar yapacağız. Bu sayede sanayide lig atlayacak. Aradaki bağlantıyı kuramıyorsam merak etme o Japonya ile Türkiye arasındaki saat farkından oluyor. Nükleer sadece bir elektrik enerjisi üretim testi olarak bakılmamalı. Bakla da alttan alttan bilmiyorum ıslanıyor mu. Akkuyu ve Sinop nükleer santrallerinden 40 milyar dolar para girecek. Nükleer yatırımları... Nereye sana... girecekmiş? Benim bildiğim bizim bütçeye girecekti o iş ama demek bize girecekmiş para. Neyse iyi güzel. Nükleer yatırımları sanayimizin ana lokomotifi yapacağız demiş... Ana lokomotifli yani, bir nükleer... Hayır, ana, e, o kadar e, çok lokomotifli lokomotifli santral nükleer santral yapacağız ol. ki... E, ...Türkiye sanayinin temel direği nükleer santral yapımı olacak. Yani Türkiye bir nükleer santral gibi olacak, bir ülke olacak yani. Bundan e, bu bu analojiyi çıkarabilir çıkarabiliriz Çıkartabiliriz ya. tabii ya da e, nükleer atık gibi ülke olacak gibi bir ikinci analoji de çıkarabiliriz. Yok. Niye e, ama uranyum yakınca öyle de bir şey oluyor ya hani doğal sonucu ki... Böyle atmosfiyon bir haber yani hürriyete değil lafı <gülüyor> sayın bakana gerçekten çoktandır okumamıştım. Bu benim de epeydir erkek önergecinden bu yana duyduğum en heyecan verici. Türk Enerji Ölgeçim. sektörü haberi değil mi? Enerji sektörü haberi benim şey. Evet ama biz savaş... Ufak ve... çevir, <gülüyor> Türkler yesin. <gülüyor> Nükleer çevrimle ilgili slogan üretimi. Evet. Savaş ve varış haberlerine dönüyorum. Bir başka tehlikeli şey var. İç savaş ama bu fazla rahatsız olma. Hangisini diyorsun? Türkiye'deki mi? Haiti'deki mi? Hayır. Bu Afrika'daki. ha Pardon ben onu kaçırmışım. Bu şey. Fildişi sahilindeki kot yuva. Şimdi orada ikisi de seçilen vardı. İkisi de kazandık diyorlardı evet. adayların. Biri Laurent Babgo. Öbürü de Ee, ne o atasan watara şimdi Birleşmiş Milletler Watara'yı destekliyor ve çekilmeyeceğim diyor kuvvetlerini ama ordu da Gabgo'yu destekliyormuş. Böyle hızla ve çok sayıda insanın da öldüğü Batı Afrika'da bir ülke bu çok ağır bir savaşa doğru da yıl sonunda doğru gidiyor insanlar zaten iç savaştan yorgun ama e, dünya liderleri güç kullansın demişler. Fil dişi'ndeki sorunun tek çözümü de budur demişler. Ülkede seçimin galibi kim olduğu tartışmaları sürüyor iki tarafta. Devlet başkanı yemin etmiş ve hükümetlerini kurmuştu. Birleşmiş Milletler ve batılı ülkeler Fil dişi kıyısı seçim komisyonunun kararına destek veriyor. Gabgoysa Anayasa Mahkemesi'nin kararına da <gülüyor> bu durumda şu sorun var yüksek seçim kurulu mu üstün sence bu günün haftanın en önemli sorusu dikkatli ve bir kede cevap ver hı hı. sence fildişi kıyısında ya da sahidinde yüksek seçim komisyonu mu daha üst düzeyde yoksa anayasa mahkemesi mi çünkü farklı kararlar verdiler. Bu zor bir sorun ama Türkiye gibi ileri demokrasilerde bu iş için e, yargıta onursal başkanı falan gibi başka makamlar var. Yok mu onlarda? Sen gene uzman istiyorsun anlaşılır. <gülüyor> Tabii abi çağır uzmanını halletsin işi yani. <gülüyor> evet. Biz öyle çözüyoruz çok mutluyuz. So, Mektup <gülüyor> yazalım. Bir arada da şeyi de sorarız değil mi? <gülüyor> AT14 Kormet vizesi. Fazla varsa komşu. Delerse ne olur? <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz Panik yok. <gülüyor> evet şimdi peki savaş ve barış haberlerini hala sürdürmek istiyorum ben. Yani çözemiyoruz ama hiç olmazsa. istemekten öte işte, evet. verilmeyecek gibi değil ki hiçbiri. Evet. Amerika'da yeni bir plan çok yüksek riskli saldırıları taarruzları içeriyormuş Pakistan'ın içlerine doğru. Ve bunun bir side war diyorlar buna. O terimi de çok seviyorum ben. Psikolojik savaş diyorlar. İnsanlar psikolojik olarak değil ama gerçekte ölüyorlar ama olsun. olsun. Adı psikolojik savaş. Ama orada oluyor. insanları öldürmek değil hedef. İnsanlar birer nesne, özne durumunda değiller. Bir kısım insanın ölmesi hayatta kalanlar açısından başka bir psikolojik e, yansımayı üretiyor ya. Evet. O yansımayı üretmek için yoksa öldürmek değil amaç. Ha, o zaman zaten savaş ve barış araç yani. haberleri içinde... Okumakta yanlış mı yaptım? Ya, bir miktar kategorik bir hata. Çünkü evet. buradaki amaç öldürmek değil. ya O bir araç evet. olarak gereken bir e, nasıl denir? Teknik. Heh. Doğru. New York Times'a bir sızan haber var ama merak etme. Wikileaks'ten değil bu sızma başka bir yerden. Ve Amerikan Amerika Birleşik Devleti'nin özel güçleri. Onların jitemleri filan. Afgan şeylere, başkaldıranlara, isyancılara karşı Pakistan'da bindirip gidiyorlarmış. Ve şey, Pakistan askerini, ordusunu da bunlara karşı bir tavra sevk etmek için. Yani Pakistan'ı zor durumda bırakmak için, zorlamak için yapılıyormuş. Bu da çok tehlikeli. Son rakamı da söyleyeyim. Afganistan'daki hı hı. yabancı askeri zayiat... Bu psikolojik değil gerçekten ölen asker sayısı 2273 olmuş ki Geçen yıla göre ve daha öncekilere göre çok çok daha yüksek Yani yan çatışmalarda ya da yan etki olarak ölenlerde ya da çeşitli kazalarda toplam 2273 olmuş bu haber Anadolu Ajansı ve Reuters En çok Amerika sonra İngiltere sonra Kanada gidiyor ama sonra düşüyor Hollanda mesela en düşüklerden bir sadece 25 asker ölmüş. Bu batının büyük bu da istenen bir şey. savaşında. O kadar olacak diyorsun. Olacak. Eee Haiti'de mesela 45 kişi linç edilerek öldürüldü. Dövüle dövüle sokaklarda. Ee, işte Haiti'deki eğitim sorunu tekrardan e, gün yüzüne çıkıyor. Yani her bakmak şey eğitim evet. Birileri bu şekilde her topun e, sonu taç diye devam edebiliyorlar hayatlarını ama Ee, Haiti'de işte hayatlar sönmeye devam ediyor ee, Hatırlayacaksınız büyük bir deprem Ardından e, Haiti'nin devletleştirilmesi tamamen şey özelleştirilmesi tabii Onlar zaten olmuştu o depremi demiyorum Ben bayağı Önemden sonra bir daha özelleştirdiler. Amerika'ya e, el koyduk kara ki, hava, ha, deniz kuvvetleriyle bu ülkeyi ben yöneteceğim dedi. Yardıma. Yönetmek değil insanlara yardım etmeye evet. çalışıyordu Amerika Birleşik Devletleri. Haiti tarihi zaten bu tip yardım e, kampanyalarıyla dolu bir tarih. E, i̇nsanlar, milyonlarca insan e, sokaklarda yatmaya devam ediyorlar ve başından beri kolera salgının geldi geliyor halde olduğu biliniyordu. Kolera öncesinde bir de fırtınalar geldi. Hortumlar ve evet. tropik fırtınalar. Ki bunların da etkisi olduğunu düşünmek çadırları mümkün. Çadırları süpürüp attı. Kaldıkları çadırları evet. Ve en nihayetinde kolera şu anda korkunç bir. Yaygınlıkta ve büyük bir ıza da yayılmaya devam ediyor. Toplu mezarlara gömülüyor insanlar kireçle falan. Bu halde şu anda haiti ve bir yandansa bu konuda yapabilecek hiçbir şey yok. Aslında yapacak çok şey var tabi ama Ee, bu bizi ilgilendiren bir konu değil dünya olarak O yüzden de para ayırdığımız bir iş değil Yani baya baya Zaten söylenen vaat edilen bütün paralar George W. Bush ve Aha. Jimmy Carter da dahil Olmak üzere Clinton'da üç eski Amerikan başkanı hemen oraya Koştu durum kontrol altındadır Yardım edeceğiz ve kurtaracağız Haiti'li kardeşlerimizi Siz merak etmeyin Yardımın öncüsü biziz demişlerdi ama Öyle olmadı sonuçta Tam da bu öncülükleri sebebiyle biz meraktaydık. İşin kötü meraklarımızda haklı çıktık. ya yani insanlar takır tıkır ölüyorlar gerçekten. Şu ana kadar e, 2500'e aşmış durumda ölen insan sayısı koleradan. Gelecek sene 40 bin olacağı söyleniyordu. E şu Benim an zaten çare... 150 bin kişi hastanelerde kolera teşhisiyle. E, bunun nasıl yayılma... Ve bir yandansa inanılmaz bir çaresizlik var. Aylardır sokaklardalar. Tuvalete giderken tecavüze uğramamak büyük bir şans durumunda... Hiçbir şey hiç kimsenin yok hiçbir umut da yok ve üstüne üstlük e, sokakta göremedikleri bir şey takır takır can alıyor. Bunun sonucu ise her zaman olduğu gibi insanlık tarihinde yine günah keçileri üretmek ve bunları yok etmek. En son Nepali askerlere saldırmışlardı siz yayıyorsunuz koyarayı diye şimdi ise 45 kişinin daha büyü yaptıkları gerekçesiyle. E, Vuducuları e, Vudu rahiplerini öldürmüşler kama ve taş darbeleriyle öldürmüş sonra da cesetlerini sokakta yakmışlar. Düğüyle yani kolera çıktığını. yaydıklarını düşünüyor halkın bir kısmı Çünkü e, düşünecek çok fazla bir şeyleri yok aslında düşünmekten öte hareket ediyorlar. Böyle evet. e, 45 kişi de bu şekilde Haiti'de ölmüş. Evet Roma'da da iki saat arayla iki bomba anarşist örgüt üstlenmiş önce İsviçre sonra Şili büyükelçiliklerinde. Kentteki tüm elçiliklerde de araba başlatılmış. Assange'da az bekleyin İsrail'in altı ayı kaldı demiş de, devlet yıkmaktan falan bahsetmiyor. Daha belgeleri yayınlamaya doğru düzgün başlamadık bile. Daha bunun Lübnan Savaşı var, El Mahbub e, suikasti var, varoğlu var demiş. Bence ona biraz daha zaman e, ayırmalıyız. O güzel bir şey hakikaten. İsrail'i sarsacak belgelerin de yolda olduğu haberi geldi. Onu da bir aradan sonra devam ederiz. Türkiye'deki ilginç dil tartışmasına da sonradan da yer veririz. Bir de Cuma Hizmetlilerinin 300. oturma eyleminin bu hafta sonu gerçekleşeceğini de söyleyebiliriz. Açık Gaste Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor saat 8.38 haftanın son Açık Gazetesinde. E, bu İsrail'i sarsacak belgeler yolda haberiyle devam edecek demiştik ama bir tek şey ekleyeyim ben. E, Kolombiya'da Güney Amerika ülkelerinden San Gerardo kasabasında bir toprak kayması e meydana gelmiş ve en az 13 kişinin öldüğü. ...birçok insanın kayıp olduğu... ...haberleri var... ...zaten daha geçen... ...bu ayın başında yaklaşık... ...100 kişi de... ...Medeyin kentinin bir banyosunda... ...ay başında olmuştu... ...aşırı yağışlar... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin de bazı... ...kesimlerinde... durmak bilmeyen yağmurlar... ...olduğu da haber veriliyor... ...bütün bunların da tabii küresel iklim değişikliğiyle... ...olan bağlantısını... ...söylemeye bile gerek yok... Ama sadece Kolombiya'da bu sene 32 eyaletten 28'inde 284 ölüme ve 2 milyondan fazla 2 milyon 100 bin kişinin de evsiz kalmasına ya da yaralanmasına yol açmış. Müthiş rakamlar Bunlar Öyle onları da söyleyelim. Ve dönelim İsrail meselesine evet. El Cezire televizyonunda şey yapmış. E, Julien Assange eee kurucusu internet sitesi ve David Frost var orada. Onunla ilgili on e, David Frost programında Frost over the world programına açıklamalar yapmış. Orada eee bir İsrail'le ilgili bilgilerin büyük bir kısmını henüz kamuoyuyla paylaşmaya daha başlamadık bile demiş. Epey sarsacak bilgiler var Tabi Türkiye'de mesela bazı komplo <gülüyor> teorileri yaratanların hatta bunun maalesef gazetelerde de gerçekmiş gibi yazıldığını da gördük. Şimdi gazetelerin isimlerini verip rencide etmeyelim, rencide etmeyelim onları ve işte İsrail oyunu Mossad. Yazseler yazsa iyi yani bazı ülkelerin cumhurbaşkanları falan çıkıp böyle şeyler söylediler ya. Yapmamışlardır o kadar artık. Ben alkollü olduklarını düşünüyorum o ara. <gülüyor> evet yani şimdiye kadar yayımlananların İsrail hakkındaki belgelerin sadece yüzde bir ila ikisi olduğunu söylemiş Julian Assange. Ve ellerinde daha neler var neler. Bu yıl başlarında Dubai'de mesela üzerinde uzun boylu durmuştuk. Dubai dört bir yana şey gizli çekim mobeze mi deniyor? O kameraların görüntülerini de yaymıştı. Gayet profesyonel hı hı. insan kadın erkek Dubai'de otele giriyorlar. Adamı yastıkla boğuyorlar ve gidiyorlardı. Mahmut El Mabhuh suikasti. Ve bunlar ne kadar hepsinin de şey pasaportları vardı. Avustralya, İrlanda bilmem İngiliz filan bazı Avrupa ülkelerinin pasaportlarıyla ta 2006'daki ikinci Lübnan Savaşı ile ilgili belgeler de var demiş. Ve 3700 civarındaki İsrail belgesinin yaklaşık 2700'ü de devletin ta içinden geliyor demiş. Enteresan. Altı Ağ civarında bir çalışma yapmak zorunda kaldık demiş bütün bu belgelerin yayınlanması için. İsrail ile aranızda bir anlaşma mı var diye sorduklarında da saçmalamayın demiş. Ne doğrudan ne de dolaylı herhangi bir bağlantımız olmadı demiş. Ama e, maalesef bizimle de epey ilgililer demiş. Başta Mossad olmak üzere pek çok istihbarat teşkilatı Vukil X'teki gelişmeleri yakından takip ediyor demiş bir anlaşmamız yok yayınlayacağız yakında demiş. Büyük bir kısmını kamuoyuyla paylaşmaya henüz doğru dürüst, dürüst başlamadıklarını hı hı. belirtmiş. Enteresan. Merakla bekliyoruz. Bunu bütün gazetelerde görmek mümkün. Bir şey de İsveç'te adil bir yargılama olmasının da biraz güç olduğunu söylüyor David Frost'a verdiği mülakatte. Şöyle de bir soru sormuş İsveç'te en başsavcı. Onursalda değil bak dikkat et. Sen alışıksın onları. Onursalları Hı -hı. arıyorsun her yerde ama e çünkü bu ki onlar daha uzmanlar hani. iş bu, bitmiş, emekli olmuş, evinde oturacağını onursal başkan oluyor falan. İsveç'teki Yüksel. en yüksek gör, rütbeli evet başsavcı çıkıyor ve kanıt yoktur hatta şüphe bile yok diyor tecavüz konusunda ve kadını hı hı. apar topar görevden aldılar niveç'te ve yerine başka birini getirdiler o da uzman o da uzman o da tamam. bir kadın o bakacağız dedi o kadar din diye fakat yüksek düzeyde bir politikacının müdahalesi olduğunu da John Pilger ve başka ...saygın gazeteciler yazdılar... ...onun da sonradan da... ...işte şimdi internet üzerinden okuyoruz ki... Hı -hı. ...meğerse İsveç, bizzat İsveç... ...Başbakanı da... ...olabileceği... ...Reinfeld miydi adamın adı neyse... ...hatırlayamadı... ...onun olduğu ve danışmanlığını da... ...Amerika'nın... ...en sağcı... ...adamlarından Karl Rove olduğunu da... ...öğrenmiş olduk... ...bu arada Birleşmiş Milletler bir de... E, ...bu bütün bu bilgilerin bir kısmını Bradley Manning adlı 23 yaşında 23 yaşını yeni giren bir çavuşun e, hapishanedeki kendisine yapılan 7 aydan fazla uzun bir zamandan beri hiçbir suçlama ve hakkında bir e, iddianame de belirtilmeden Amerika'nın hukuk devleti Habeas Corpus'a da neler oldu diye düşünüyor insan. Öyle yatak ölçüsü abi? filan da o, olmadan Cantico'da Quantico ya da bir Marine deniz piyadelerinin şeyinde hapishanesinde tutuluyor Virginia'da ve hem fiziki hem de şey sağlığının bozulduğuna, ruhi sağlığının da manevi bozulduğuna dair şeyler geliyor. Gene El Cezir'in haberine göre şimdi Birleşmiş Milletler bir ...işkence araştırması yapılmasını istemiş... ...sen böyle bir şey... Niye? ...yok canım... ...düşünemezsin değil mi? Hayır. Özel raportör Manfred Novak... ...Cenevre'den... ...bayağı bir şikayet gelmiş... ...yani işkence varacak... ...kötü muameleler yapılıyor diye... ...son olarak avukatından... ...halde ettiğimiz... ...bir bilgi var... ...o da... E, ...Kant okuyormuş... ...esas itibariyle... ...10 kitap getirtmiş... Hı hı kritik aklın eleştirisi saf aklın eleştirisi kitaplarını getir. yani 23 yaşında ama <gülüyor> meraklı bir genç olduğu anlaşılıyor aynı zamanda beni en çok etkileyen şey egzersiz yapmasına izin verilmediydi fakat sonradan öğrendik ki yoga yapmasına izin verilmiş İyi. bak bu da bir şeydir yani ilerleme mi? ilerleme eee Memlekete yavaştan belki de dönmenin zamanı geldi. Cumartesi anneleriyle başlayalım. Önemli bir eylem var daha doğrusu. Cumartesi. Yarın günü. yani. Yani yarın ve katılmakta da fayda olan bir eylem var. Cumartesi anneleri 300. haftalarında dolduruyorlar Galatasaray'daki oturma eylemlerinde. Cumartesi anneleri kimdi hatırlamayan bilmeyen varsa yakınları kaybedilmiş insanlar. Yani bir gün evden çıkıp bir daha geri dönememiş ve üstüne üstlük büyük oranda devletle bağıntısız olduğuna dair bu buharlaşma halinin ortada çok fazla iddia olan insanlar. Ve bütün arama taramalara rağmen mesela hiçbir bilgiye ulaşılamayıp sonradan tesadüfler sonucu mesela kimsesizler mezarlığında ya da orada burada atılmış cesetlerini gömülmüş bulunmalarda var. Yani faili meçhul diye bir kavram kimin işlediği? Belli Bilmeyen değil. anlamına evet fakat failleri de hiçbir zaman meçhul olmayan aslında kirli savaş ve baskı politikalarının sorumluları Tam böyle Tam en karanlık şey. zamanda oturmaya başlamışlardı 95 yılında e, yani 90'ların ikinci yarısına kadarki süreçte inanılmaz çok faili meçhul işlendiğine dair hem iddia var hem itiraf var hem ortada cesetler var falan bir sürü bir sürü şey. 27 Mayıs 1995'ten 13 Mart 1999'a kadar Neredeyse her cumartesi. Neredeyse her hafta dayak yiyerek, her hafta coplanarak, her hafta gözaltına alınarak yakınlarını aramaya devam ettiler. 200 hafta boyunca kesintisiz evet aralıksız olarak. 28 Şubat'tan sonra ara verildi eylemlere. Pek çok şeye verilmek zorunda kaldığı gibi yine postal ayarları başlamıştı. Niye 28 Şubat sadece laiklikle ilgili bir şey değil miydi? Aynı zamanda faili meçhullerin araştırılmasına da mı? Ve aynı oldu. zamanda ve aynı zamanda diye demokrasiye karşı bir saldırıydı ve demokratik evet. tüm güçlerin e, bir adım geri atmak zorunda kaldıkları bir süreci başlattı. 28 Şubat darbesinden sonra oturma eylemini ara verilmiş ama şeye kadardı e, Ergenekon davasına kadar. Bir çeşit. Eee Galatasaray'da çünkü, 2009'dan yani. beri tekrar oturmaya başladı cumartesaneleri çünkü faili meçhuller tekrar konuşulmaya ortaya çıkıp itiraflar e, dökmeye başlayan itirafçısından polisine askerine bir sürü insanın konuşmaya başlaması falan bütün bunlar yan yana gelince işte asit kuyularını öğrendik dere yataklarından çıkarılan cesetleri gördük. Daha neler neler gördük. Kimsesizler mezarlıklarında kemikler bulundu. Resmi ağızlardan da epey itiraf geldi. Cidden mi var mı yok mu tartışması kalktı. Yani, yani kalkmadı da kalktı canım. Kalkmadı evet, mı hala? Kalktı diyebiliriz. Çünkü belgeleriyle ortaya kondu. Makbuzlarıyla falan. Evet. Çıkıp artık Border zaten. Olduk. Tabii efendim vardır. Gereklidir falan diye böyle sert ve ters sesle konuşan genel emeklileri dinliyoruz bu konuda. 2009'dan beri Anneler, cumartesi tekrardan eylemdeler ve e, bu cumartesi 300. oturma eylemlerini gerçekleştiriyor olacaklar. Hala talepleri aynı. göz altında kaybedilen evlatları var. Eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ne oldu onlara bunu öğrenmek istiyorlar ve sorunların yargılanmasını istiyorlar çok düzden. Yarına saat 12'de Galatasaray Meydanı'nda 300. kez dediğimiz gibi oturacaklar. Ee, aslında Arjantin'deki annelerin istediğinden çok farklı bir şey istemiyorlar. Bugün Star gazetesinde manşet barış annelerinin adalet sevinci diye de bir fotoğraf verilmiş. Ee, Arjantin'de 13 bin kişinin öldüğü işte darbe ile ilgili darbeye bağlamaya falan çalışmak değil derdim. Aslında e, eski diktatörün yargılanma, e, yargılanıp ömür boyu hapse mahkum edilmesiyle birlikte bir dönemle hesaplaşıldığını ve çocuklarının, kocalarının, annelerinin, babalarının geri geldiğini düşünüyorlar Bir yanıyla e, seyretmediyseniz seyretmenizi tavsiye ederim. Seyrettikleri zaman bu yargı kararının çıktığını, e, annelerin nasıl hareketlendiğini ve tabi evet, bundan önce cumartesi. Co, i̇şte o sadece belki de dünya yüzünde bir tek insanlarda ve hayvanlarda bitkileri bilemiyoruz. Annelikle izah edilebilecek bir kavram. Evet. O sevinci başka hiç kimse bu şekilde o, o tezahür olunamaz kadınların dışında ya da dişilerin diyeyim. Evet yani müthiş bir şey çünkü hakikaten. 85 yaşında bugün Jorge Videla 30 kişinin işkenceyle öldürülmesi davasında suçlu bulunuyor. Tabi tek bir dava, genel bir şeyleri yargılanması artık. Yani mesela 12 Eylül yargılanmasında şimdi gene de evren genel, emekli orgeneral evren içinde aynı şey söz konusu olacaktır. Hı hı. Bir dava alınacaktır mesela. Sanıyorum yani. Olması gereken de öyle bir şey olsa gerek. Kendini yıkıcı güçlerle mücadele ettik. Memleketi bölmek isteyen ve yıkmak isteyenlerle mücadele ettik diye savunmuş Videla. Ama işte Plaza de Mayo Barış Anneleri, Mayıs Anneleri meydanında o grup adalet yavaş geldi ama sonunda geldi diyorlar hakikaten. Elele tutuşmaları ve sevinmeleri insanın boğazına bir yumruk tıkanmasına yol açıyor. Genel Videla da polislerin kolunda cezaevine götürülmüş. 34 yıl sonra darbeciye müebbet. Neyse, eee Bir diğer eylem aslında cumartes günü olacak olan yine aynı saatlerde eğer karşıya geçmeyecekseniz yani Taksim tarafına Galatasaray'a geçmeyecekseniz en azından Kuzguncuk'taki e, bostan eylemine katılmakta da fayda olabilir. E, İlyan'ın bostanı yine e, tehdit altında. E, Kuzguncuk'taki bostana göz diken dikeni e, mahalleli de fena korumaya devam ediyor aslında. E, yarın saat 12'de Kuzguncuk bostanı da bir kutluyoruz. E, Karşılaşma var diyelim. Eylem değil çünkü söyleşiler, müzik bir sürü şeyden bahsediyorlar. Ee, ve saat 12'de başlayacak program. Kuzguncuk'ta, Bostan'da, e, Bostan Yeşil Kalsın diye olacak demişler. Kuzgunculuklar Derneği herkes de davet ediyorlar katılmaya. Ee, bir sürü bir sürü grup var. E, Gades Bana, Nevin Ebcim, Meli, Selen Selvi, İlhan Şeşen, Vedat Sakman ve diğerleri demişler Ayrıca hava kahvaltı kahvaltı, başlıyor kahvaltıda da Melike Deira Uğur Yücel ki eski oralı hı hı. kuzguncuklu ve bennu Yıldırımların katkılarıyla Ayrıca meslek odaları ve dost derneklerinden muhabbetlerde olacağı belirtiliyor çocuklarla Bostan temelli resim çalışmaları performans çalışmaları ve müzik dinletleri de varmış. Bu da bir diğer e, cumartesi günü eylemi. Madem eylemlerden girdik aslında e, belki oradan devam edip konuyu da kapatmak mümkün. Kuzguncukla ilgili bir ufak notum daha var. İlk oraya bir bostanın o civara bir uluslararası çok lüks bir hastane yapılması projesi diye bir şey hatırlıyorum. Hı hı. Onu yapmak isteyen kimdi biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Eğer yanlışım varsa beni düzeltir zaten dinleyiciler. Profesör Doktor Mehmet Beral. Öyle mi? Yıllar önce böyle bir şey aklımda kalmış. Doğrudur, o ayrı, o ayrı. Başkent Diyelim. Hastanesi işte televizyon filan vardı ya. Evet. Bir de o babta işte sanıyorum böyle bir girişimi vardı Bostan'da ama olmadı o zaman. Kısmet bir dakikine artık. Diyecek bir şey yok. Bu arada bir diğer eylem çağrısı da bu akşam için. Geliyor bu da önemli denilebilecek eylemlerden biri. Bir hak arama eylemi daha senaryo yazarları derneği çağırıyor. Senaryo yazarları baya bayağı bıkkın durumdalar bir sürü şeyden. Sadece senaryo yazarları değil aslında Türkiye'de koca bir sektör ağır sömürü altında. Tabi diğer sektörlerle birlikte diyebiliriz. Yerli dizi yersiz uzun. Diyorlar dizi setleri Duruyor çalışanlar protesto ediyor Başlıklı bir eylemleri var Bu akşam saat 19'da Atatürk Kültür Merkezi önünde Onlar da Taksim Meydanı'nda olacaklar e, Dert şu Tüm dünyada diziler 45 dakika Bizde dizi süreleri 45 dakika İndirilsin çünkü e, Bütün sektör ağır sömürü altında çalışıyoruz Daha uzun çekimler yapabilmek için Diyorlar Hakikaten da bir şey değil mi Dizilerde Bir buçuk saat bazen iki saat falan oluyor. Çok olmuyorsa. açıkçası farkında değilim çünkü reklam da bilmem neydi yani neyin ne kadar sürdürün farkında değilim ama o, e, hayır, öyle diyorlarsa zaten yapanlar öyledir. Dakika, sen şeyle karıştırıyorsun. Ha o dizi süresi değil mi? <gülüyor> Neyi seyrettiğime dair iki buçuk saatin içinde 45 dakikalık reklam var. Sen karıştırdın meseleyi. Peki e, en nihayetinde zaten yapanı diyorsa ki 45 dakikadır. E 45 dakikadır çok diyecek bir şey yok bizim evet. açımızdan. Ee, SineSende destek veriyormuş Sendere yani Senaryo Yazarları Derneği'ne bu eylemde ve e, diyorlar ki biz Ahmet hani seyrediyorsunuz bir de kalkın gelin. Yani bu akşam saat 19'da AKM'de e, Sendere'nin dizi e, setinde çalışan dizicilerin diyelim eylemi var. E, ardından yarına Cumartesi hanelerinin saat 12'de Galatasaray meydanında 300. oturma eylemi var ve bir yandan aynı saatte de Kuzguncuk'ta Bostan'da Bostan Yeşil kalsın diye Kuzguncuklular buluşuyorlar böyle bir hızlı durum herhalde böyle verebiliriz. Evet şimdi. böyle vermek iyi olabilir savaş evet. ve barış haberleri arasında böyle eylemler de var bir de çok kısaca şeyden de bahsedelim bu. İki dilli hayat tartışmaları devam ediyor Özellik ve iki dil demokrasiye suikasttır diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in Bu suikast neyi kastettiğini hiç anlamadık ama Fazla da anlamak için bir şey değildir yani Türkiye açık bir toplumdur, demokratik bir toplumdur Her şey tartışılır ama hangi zamanlamayla gündeme getirdiği... nasıl şek ve idare edildiği önemlidir demiş. Hoş geldin George Orwell gene. Ve e, Türkiye'deki demokratikleşmeyi yaralayacak, Türkiye'deki demokratik süreci sakatlayacak şekilde işlevselleştiriyor diye bir jeo stratejik komplolarla karışık bir şey gelmiş. Mecliste de demokratik özerklik tartışması olmuş. Suat Kılıç konuşanlardan biri, BDP'den Sırrı Sakık, AKP'den Suat Kılıç, CHP'den Akif Hamza Çebir ve MHP'den Mehmet Şan'dır söz almışlar. Diyarbakır öncesi de bir kritik toplantı yapılmış Kürt özelliği tartışmaları ardından ve Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır ziyareti öncesinde güvenlik zirvesi toplamış. Her şeyde illa zirve olmak zorunda, bu beni çok etkiliyor. Yani zirvesiz bir hayat düşünemiyorum her gün ulusal ve uluslararası zirvelerle Genelkurmay Başkanı Orgenel Işık Koşener'den MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a kadar üst düzey güvenlik bürokrasisi de bu zirvede yer almış Cizre'de de esnafa Kürtçe etiket dağıtılmış sebze ve meyve isimlerinin Kürtçe yazıldığı etiketler dağıtılmış Doğuş da bir haber Senin çok memnun kalacağın bir haber vereyim bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde soruşturma yapılmış tamamlanmış hı hı. ve komite KKTC'de Ergenekon'la ilgili hiçbir şey bulamam. Somut derin devlete gerek yok ki <gülüyor> <gülüyor> devlet bizatihi hiç derinde falan değil orada toprak üstünde postalıyla duruyor zaten normal diyorsun sen yani. o normal evet onda şaşıracak bir şey yok. <gülüyor> Yani buradaki durumda çünkü bir devlet var bir de ondan içeri devlet var. Ama Kıbrıs'a zaten bir devlet var <gülüyor> ve duruyor orada. Peki şu koridorun üstüne asılı o füze AT14 Kornet füzesi maketi mi? Gördüğün gibi maketi değil kendisi ama zaten zararsız biliyorsun. Boş. Yani en kötü zırhı deler başka bir şey yapmıyor onlar. Borudan başka bir şey değil yani. Boru canım o boru <gülüyor> diyen... Bu arada 12 Eylül 1980 sonrasında herhangi bir sebeple üniversiteden atılanlara öğrenci hmm. affı geliyor. E, sebebine bakılmaksızın bu önemli e, 80'den itibaren atılan tüm öğrenciler üniversiteye dönebilecekler gibi. E, ve tabii e, memleket rayında gitmeyi başarabilirse çünkü bir yandan da e, işte e, marşlar milliyetçilikler falan her taraftan püskürmeye başlamış durumda. Ee, AKP hükümeti gerçekten bu e, aslında iki senedir uzun uzun bu konuda çok konuşuyoruz ama bir daha artık iyice konuşma zamanı geldi herhalde. Ee, Kürt açılımı diye başladıkları için çok fena e, başlarına sarılacağını ve üstüne üstlük bütün e, sorunu daha da gergin bir hale getirebileceğine dair endişelerimizi iki senedir söylüyoruz. Çünkü açılım açılım diye gezip hiçbir altını dolduramadıkları garip bir politika ürettiler. Sadece yine uçaklar uçuyor Irak'a giriliyor operasyonlar sürüyor bir de bir yandan açılım açılım açılım diye bir laf vardı. Ee, açılımın galiba sonuna geldik çünkü karşı taraftan şöyle mi olsa diye bir talepler geldi. Bununla birlikte aslında hükümetin gerçek pozisyonu ortaya çıkmış oldu. Ömer Çelik'in ağzından dün yine çıktı ee, AKP Genel Başkan Yardımcısı. Der ki kendisi son özellik tartışmalarını resmi dilin iki dilli olması tartışmalarını ben Türkiye'deki gerçek demokratikleşme sürecine ne demekse gerçek açık toplum arayışlarına suikast teşebbüsü olarak görüyorum diyor. Yani e, Türkiye'de bir halk hak ve özgürlüklerini ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre e, insan hakları şartına göre falan hak ve özgürlüklerini aradığı için e, bu şekilde hainlikle falan. E, i̇tham ediliyor çok akıllıca evet, Ahmet Altan da şey demiş ama Türkiye her fikri her öneriyi tartışacak Öyle Genelkurmay'ın yaptığı gibi Muhtıralarla ya da AKP'li Ömer Çelik'in Yaptığı gibi demokratik özellik Tartışmasını suikast diye suçlamakla Tartışmaları önlemek Artık ne mümkün Ne de anlamlı Bu ülkenin bütün ezilenleri, Kürtleri, Dindarları Alevileri bütün taleplerini Söyleyecekler demiş evet, Demeye çalıştım bu galiba Hazret. Evet açık kastı Sayar Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler karşılaştırmalar Günaydın sizin Nere bana İyi vallahi seni sormalı. Ee, bu hafta istifa defa seyaredi, işte etmedim demek ki özelliği seyirdi. Evet. Seyare dur durmuş vaziyette. Evet beni <gülüyor> aramayın artık evet kesinlikle hiçbir özelliğim kalmadı. Gisgis bulutunun içinde Ankara'dayım şu anda. Öyle mi? Evet. Ee, Ankara'da da bayağı soğuk devam ediyor galiba. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Daha ötesi sanki başka bir dünya yok gibi. Siz de pencereden baktığınızda başka hiçbir şey gözükmüyor. E zaten hep öyleydi Ankara'da. Bu... <gülüyor> Hiç zaman başka bir dünya yoktu. E Ankara kendinden başka yeri görmüyor. Türkiye kendinden başka yeri çoğu zaman görmüyor. Evet, evet öyle. Şeyi söyle konuşalım biraz demiştik. Bu Macaristan'da evet. hakikaten insanı nefessiz bırakan bir yeni yasa var. Bir sürü evet. yasa değişikliğinden biri ama Bu medyanın evet. tamamen boğazını evet. sıkmaya yönelik bir şey anlaşılan... ya yani ...bazı maddelerini okuduğum zaman inanamadım gözlerime. İstersen oradan dil meselelerine falan da geçeriz zaten. Tabii tabii tabii tabii. Şimdi Macaristan'da aslında bu süredir devam eden bir durum. Yani yeni bir hikaye değil. Ee, sadece bu yasa yok, başka şeyler de var. Ee, şimdi geçen Mayıs'ta e, iktidara gelen... Bu Fides Partisi, bu orta, merkez sağdan bir parti. Parlamentonun 3'te üç, 2 çoğunluğuna sahip ve anayasayı değiştirmeye muktedir. İstediği her yasayı çıkarmaya muktedir. Ee, başındaki e, kişi de lideri, karizmatik lideri tabii ki o karizmatik olmak zorunda. Evet. Viktor Orban, e, ilginç bir insan. E, 1989 sonrası sığırılan genç liderlerden. E, sağ hareketlerinin. Fakat 1989 sonrasında da iktidara geldikleri zaman Fides'in enteresan projeleri olmuş. Yani her zaman bir kabına sığamama hali var. Ben yaptım oldu e, falan gibi büyük projeleri var. O dönemde de mesela işte e, Macaristan'ın bu Trianon Anlaşması'ndan daha önce bahsetmiştim. Evet. Türkiye'nin Sevr sendromunun gerçekleşmiş hali olarak niteleyebiliriz onu. E, Macaristan'ın e, bayağı bir toprağı toprakların 3'te 2'si yani tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndaki tabii kendi toprağı mı diye diyebiliriz tartışma konusu. Ee, sınırları dışında kalıyor Trinya anlaşmasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ve bir tabii imparatorluk coğrafyasında karışmışlıklar vesaire birçok Macar dışarıda kalıyor. Fides ilk iktidara geldiğinde 90'larda öyle bir şey yaptı ki yasa yapmaya kalktı ki bu dışarıda kalan Macarlar ile adeta bütünleşiyordu. Yani normalde e, diyelim ki Bulgaristan'daki Türkler. E, onlara öyle haklar haklar veriliyordu ki diyelim ki Ankara tarafından. E, onlar da Türkiye vatandaşından farksız oluyorlardı. Ve kendi ülkelerinin adeta iç işlerine karışmakla yani kendi ülkeleri derken Bulgaristan'ın iç işlerine karışmakla görevlendiriliyordu gibi. Evet. Öyle enteresan bir adeta kendi ülkelerinin. Kökenin, Macar kökeninden olanları e, ülkenin içine çeken, ilhak eden diyelim o toprakları bu fikirle bir tavır içine girmişti. O bayağı bir e, polemik yarattı vesaire o zamanlar. Sonra da iktidarı kaybetti Fides. Şimdi e, son dönemlerde Macaristan'da Sosyalist Parti ile olan müthiş bir e, yolsuzluklardan vesaire Gene bahsetmiştik onlardan. Evet. E, bir memnuniyetsizlik vardı. Ve halk e, sonunda... Fides'e e, müthiş bir hevesle ve heyecanla yöneldeşti. Işte bu 3'te e, 2'lik çoğunluğu verecek kadar. Onun da ama sonucu pek hayırlı olmuyor. Evet, <gülüyor> Çünkü... Müthiş değişiklikler yapmış. Zaten 12 mine değişiklik yaptığınız bir yerde gördüm. Anayasada da değişiklikler yapmış evet, ama evet, en, evet, evet. en müthişi bu. Tabi bir medya konseyi, Rütük gibi bir şey koyuyorlar ama son derece yetkili. Hı hı. Ee, Ulusal Medya ve İletişim Otoritesi Gibi. evet bir nevi rütük tabi aslında bunların bazıları da biz kendimiz yaşıyoruz da neyse yaşıyorduk evet yani çok şimdi daha e, yani evet. rütüğü çok eski evet. halini bile ha. aratacak şeyler evet. yapmayı evet. düşünüyorlar çok acayip ya şimdi işte Macar Milliyetçiliği Türk Milliyetçiliğinin de şey olduğu için e, atası diyelim anası diyelim, işte artık evet karar verin Turancılık fikri Macariler yaptığını tam yapar yani bu o konuda evet. <gülüyor> damardan olayı. Attila. Ee, Sultan... <gülüyor> Attila. <gülüyor> Attila'dı <de> Hun. <gülüyor> evet, evet bu bayağı öyle bıyıklı enteresan tipler dolaşıyor ortada Macaristan'da böyle Orta Asya'dan fırlayıp gelmiş imajını korumak isteyen. Bu şimdi Ulusal Medya ve İletişim Otoritesi e, 21 Aralık'ta onaylandı Macaristan Parlamentosu'nda ama eteğidir bir konuşuluyor da aslında. E, diğer işte PDP yapılan değişikliklerle beraber getirilen yeni yasal düzenlemelerle beraber. Tabii bu e, ya bir, a, temel hedefi içimin e, özel e, ve aynı şey kamunun e, yayın organı ne varsa kontrol altında tutmak. Ondan sonra ve e, şimdi iktidarın her zaman bahanesi biz aslında modernleştiriyoruz. Bir çerçeve altına alıyoruz. Ondan sonra yeni bir e, medya anayatası yapıyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Çağdaş. <gülüyor> de çağdaşlaşıyoruz değil mi? Evet yani mesela ama dengesiz yayın yapanlara 200 milyon forint yani 700 bin avro. Evet evet. Mesela dengesiz yayına da kendileri karar veriyorlar herhalde. Değil, son derece muğlak bir kavram. Ne olduğu belirsiz bir laf. Dengesiz evet. yayın politikası. Şimdi nedir? Yani spor gazetesiyseniz ve sürekli sporla yayın yapıyorsunuz. Dengesiz yayın politikası. Evet. Yani her şey olabilir tabii evet. Ve kişisel olarak da mesela çok ağır. Yılda e, yıllık bir buçuk yıllık net ücretin miktarına tekabül eden 2 milyon forintlik cezalar kesme etkisi de varmış bu yüksek komisyonda. Çok evet. ağır yani. Macaristan çok fakir bir ülke bunu unutmamak lazım. Bu, bu e, cezalar çıkıyor şeyinde de büyük ama Macaristan'a şimdi iyice iyice büyük bir kere her şeyden önce. Ondan sonra bu işte kademe kademe internet sitelerine ayrı tarife, şeye işte radyo televizyonlar en yüksek. Sonra işte gazeteler 25 milyon forinte kadar cezayla. Ondan sonra internet siteleri daha az 10 milyon. Böyle gidiyor ama bunlar tabii çökeltici cezalar. İşte sonra bir ay kadar mesela televizyonlar, radyolar kap kapatılıyor. Evet kapatılma da var. 30 gün yani bu evet. bitirir, atar yani işini tabii, tabii radyonun tabii, tabii, ve televizyonun. Tabii. tabii yani bu hakikaten pek çok açıdan çok düşündürücü bir yasa. Zaten Avrupa'dan şöyle tepkiler geldi. Şimdi Avrupa Komisyonu konuda çok açıkçası ciddi bir tavır benimseyemedi. Ee, evet, ve çok... muğlak laflarla ortada kaldı. Ee, fakat Agit, e, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çok sert çıktı. Oranın zaten bir medya özgürlüğüyle, ifade özgürlüğüyle ilgili ayrıca bölümleri var. Ee, medya konusuna Agit özellikle eyle gelmiş bir e, örgüt. Ee, onların mesela çok ciddi uyarıları oldu. Aynı şekilde e, Amerika'dan Freedom House, onlar da çok sert çıktılar. Diğer onun için Avrupa'daki pek çok örgüt İrili ufaklı Onların sert açıklamaları oldu Ama şimdi Macaristan bunları Şu an için dinliyor değil Bu arada bazı kulplar da var yasada. Mesela Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin belki çok ses çıkaramamasının Bir sebebi yani Çıkarmasın diye veyahut da Yayınların mesela yarısı Dış haberse Avrupa ile ilgili olmak zorunda Kalkıp mesela Bir, bir, bir gün boyunca dış haber yapıyorsanız Bunun işte yarıs Çin'le ondan sonra uzak doğuyla yok bilmem ona geri kalanı Amerika ile ilgili olamıyor. Muhakkak Avrupa ile ilgili olması lazım. Ne, ne sıkıcı. <gülüyor> ne sıkıcı değil bunu nasıl belirleyeceksin? Şimdi bütün gün boyunca dakika dakika ben şu Avrupa'dan bahsettim evet Avrupa'da ayrı sıkıcı tabii. Ona, da, ona bir şey diyemeyeceğim. Giderek öyle oluyor en azından. Jeliatrik bir haber bülteni halini alacak. Yani. Ya Geçen gün onu düşündüm. Avrupa giderek benim kafamda şey olmaya başlıyor. Çok yani mesela hani iyi tarafı bir takım hoş entelektif insanların da hoş bir tarihin olduğu bir yer. O kadar nokta kalıyor. Güzel bir işte. <gülüyor> Gartnerşin'in o lafı vardı. şeyde Oksavodiversitesinden tarihçi şey şey Güzel bir müzey. evet hoş. Evet, <gülüyor> Belli evet, saat yani şey de çok komik tabii. Burada bir çok e, benim okuduğum haberde ironik bir tarafı da vardı Euro, Euroactive'den. Hı -hı. E, yani Hı -hı. şimdi Macaristan geliyor işte şeyin başına e, Avrupa evet. Birliği başkanı. Dönem, bir, evet, başkan... Dönem başkanlığı peki şey sormuş bir gazetecide yani bu ne, ne zaman araştırmayı yani susuyor şey. Ee, Avrupa Birliği hiçbir laf etmiyor peki Şeye kadar bitirici araştırıyoruz demişler bu işte yeni yasayı, yasakçı yasayı. <gülüyor> evet. e, Macaristan'ın dönem başkanlığı bitene kadar araştırmanızı da bitirecek misiniz diye de sormuş bir gazeteci haklı olarak. Yani. Ay, ay, evet yani ha hakikaten bu laflar da hak edilmiyor değil. Şimdi başka sorunlar da var. Sadece Macaristan sorun olsa neyse. Hani onun AB dönem başkanı olacak olması bütün bu e, sadece baskıcı yasalardan sonra düzenlemelerden sonra. Tamam o zaten yani bu işin sembolü gibi. Ama daha önce Fransa'dan işte romanların sınır dışı edilmesi. Avrupa Birliği vatandaşı romanların evet. serbest dolaşım hakkına sahip romanların sınır dışı edilmesi. E şimdi Romanya'da işte en son artık roman denmemesi resmen. Çünkü roman diye geçiyordu. Roman ve ...yakıştırılıyor diye... ...Romen halkına hakaret oluyor diye... ...Çigan denmesi işte söz konusu... ...ondan bahsedeyim... ...bir de mesela bu Slovakya'da şey var... ...Macarların e, Macarca konuşamaması... ...evet şimdi bugün <gülüyor> yazı... ...kamu son alanında Macar... Yani ...Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz... ...çok ee... acayip hakikaten... ...yani bu yazından öğrendim onu ben de... <gülüyor> ya Kamusal alan dediğimiz nedir? O da muğlak bir şey de, de, duruyor. Yani e, da, ta, şeyde mesela tamam okullar vesaire orada eğitimle ilgili zaten çok büyük kriz yaşanıyor. Ama onun dışında da e, aklına esti bir, birisi, sizi, bir politik vesaire neyse size ceza kesebilecek o zaman Macarca konuşuyorsunuz mesela. Kamusal herkese. alanda Macarca konuşan bir Slovakya'da 5000 avro 10 bin lira mı veriyor? Yani ceza. Evet, evet yani o, o ıı, üst kumarken ay mesela diyelim ki bir toplantı bir konferans orada Macarca konuşulursa mesela ki zaten Macar azınlık var %10'u yani ülkenin. E, ne ne olacak <gülüyor> falan. Bizim Macar şiirleri de ilgili mesela bir toplantı yapıyorsunuz orada Macarcac kelime geçmeyecek falan. Ya çünkü hakikaten bunlar enteresan. Avrupa Birliği'nin bu konuda bir krizi var. Şimdi mesela ...onu ona ayrıca bir konu yaparız. Bu External Action Service diye bu ıı, dış politikasını... Iı, Dışişleri Bakanlığı olarak geçiyor Avrupa Birliği'nin o güçleniyor mesela Türkiye'deki delegasyonun adeta bir büyük elçilik statüsüne gelmesi ve ıı, uzun vadede aslında Avrupa ıı, büyük elçiliklerinin yani Avrupa ıı, bir AB üyesi ülkenin büyük elçiliklerinin kapanmasına gidecek bir süreç söz konusu. Yani böyle bir derinleşme var içeride bir yandan bürokratik olarak. Ama eternen bakıyorsunuz değerler bütünü bakımından son derece kötü gidiş, yozlaşma. Bu çok düşündürücü tabii. Evet. Bunun Burada... da te temelinde şey varmış ama değil mi? O senin de vurguladığın gibi uzun 19. yüzyılın bitmek <gülüyor> Bilmiyor, bilmeyen... <bitmiyor. gülüyor> Türkiye'de hiç bitmiyor zaten. Biz aslında hani Avrupa'ya laf ediyoruz ama Türkiye'nin kendi milliyetçilikleri tabii onlar ayrı sorun da bu baktığımızda şimdi hep Türkiye'de bir tartışma ola geliyor bazen vatanseverlik ve milliyetçilik ayrı şeyler işte vatansever olmak güzel bir şey iyi bir şey milliyetçilik kötü olanı gibi i̇şte bu tabi aslında milliyetçilik teorilerinde epeydir olan bir tartışma liberal milliyetçilik ve işte liberal olmayanı gibi işte doğu Avrupa'nınki orta ve doğu Avrupa'nınki daha böyle damardan kan üstüne dayalı kan birliği halkın böyle folk adeta mistik birbirine böyle bir etnik grup olarak bağlandığı milli sır falan tarzı şeylerle ortaya çıkan bir adeta genetik bir kodlama diyelim. Öyle, o, öyle duygulardan kaynaklanan bir milliyetçilik. Evet, bu, Bula geldiği addedilmiş. Bu bize hiç yabancı değil tabii. Nedense mi? tanıdık geliyor. Bir tanıdık evet, bir evet. hayli. <gülüyor> Orada öte yanda da işte Batı'nın milliyetçiliği ve o daha e, toprak temelli toprak toprağlısınız e, fakat haklar, özgürlükler dolayısıyla da böyle olayı gayet medeni götürüyorsunuz. Zaten medeni milliyetçilik diye de bunu literatürde adlandırılıyorlar. Ee, i̇şte bu şu, tabii şu, bu, tipik örneği işte bu Renan artık Fransızı'yı çok güzel <gülüyor> nasıl tarafsız edebildim bilmiyorum. Zaten ne gelirse başımıza bu Fransa yüzünden, Fransızlar yüzünden evet. geliyor bence. <gülüyor> Neyse 1882'de bunun ulus nedir Renan'ın diye bir e, çalışması var. Evet. Ve halkın beraber yaşama arzusunun olması, beraberce büyük şeyler yapmak. Ve daha da yapı, yapma arzusu olmak gibi... Böyle. Ruhi Ad birlik kriterleri evet. yani. Evet. Soh, bu aslında bu e, liberal kısmı için. Yani evet, evet. E, günlük bir e, referandum adeta beraber olmak, u, e, bir e, ulus olmak gibi bir fikir. Adeta ama bu tabii bir evlilik tarihsı falan <gülüyor> bir anlamda insan. Evet yani, çok. Orada da bir şey var yani duygusal taraf yok mu işte var. <gülüyor> Ondan sonra şey e, tabii e, burada önemli olan beraberce unutabilmek aynı zamanda. Öğrenan da bunu vurguluyor tabii. Beraber hatırlamak kadar, beraber yaşamak kadar bazı şeyleri beraber unutup sanki hiç olmamış gibi davranmak da gerekiyor. Onun için e, milliyetçiliği hani e, bir düşündürücü tarafı o bakımdan bence her zaman var. Bazı şeylerin gözden e, Özellikle kaçırılması, kaçırılmak istenmesi gibi. Bu Karl Deutsch'un bence son böyle Avusturya-Macaristan vatandaşlarından çok güzel bir sözü var. Onu çok severim ben. Geçmişle ilgili milleti yani uzun neyse işte tarifi şöyle. Geçmişle ilgili yanılsamaları olan ve komşularından nefret eden bir grup insan. <gülüyor> Şimdi evet. neyse bizim Allah'tan Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikası var da o kısım geliyor o, o bölüm kalktı şimdi evet. <gülüyor> ama kalkıyor. muhakkak komşular şimdi ama bu e, küresel dünyamızda izafi bir kavram. Nefret edilecek biri muhakkak bulunuyor. Komşu mu olması gerekiyor? Bir de sınırlarımız genişledi. Eski Osmanlı coğrafyasına çıkmış olunca. Evet. O var. <gülüyor> Uzak komşularımız da var. <gülüyor> Sanal komşularımız olabilir. Sanal neyse, komşular yani. evet. Evet evet. Dolayısıyla milliyetçiliğin öyle bir şişede durmanın tarafı var diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de de e, son günlerin bütün gündemi işte bu e, demokratik e, de, de, toplum kongresinin böyle bir şeyi, demokratik özellik haslanı son derece her taraf tarafından çok milliyetçi bir şekilde konuşulması söz konusu. Belki konuştuğumuz metin bunları çok gerektirecek bir metin değil. Konuşuyor olmak çok önemli ama. Referanslarımız her taraftan herhalde biraz fazla milliyetçi bakışlarla oluyor. Peki bunun ne yöne doğru bir gelişme mi, evrilme mi ya da ilerleme mi, ne kullanacağımı da bilemedim terimi ama nasıl bir hal alacağını düşünüyorsun bu dil tartışmalarının mesela Türkiye'deki Bu tartışmaları şimdi uluslararası açıdan bakılınca da e, gerçekten canlı tartışmalar üzerinde hala çok konuşulan e, teorik olarak ondan sonra mevzuat olarak vesaire tartışmalar bunların bir kere uluslararası standartının hakikaten doğru olarak bilinip konuşuluğu olması lazım. İşte yine burada medyanın önemli bir rolü olabilir. Ee, yurt dışından birkaç tane uzmanı alıp getirmek, onlarla konuşmak, temas etmek büyük medya organları için çok zor bir şey olmasa gerek. Ee, biraz da belki kamu televizyonunun görevi de böyle bir şey olabilir. ya Gerçekten uluslararası mevzuatta, uluslararası literatürde bu dil hakkı nedir? Ee, çift dillilik mesela lafı çok geçiyor. Şimdi burada bilingualizm aslında farklı bir olay çift dilli oluyor olmak. E, fazla dil hakkı farklı bir şey. Ana dil hakkı farklı bir şey. Böyle burada e, üst üste bilen kavramlar var. Bunlar hakikaten de e, içine girince de kafa karıştıran düşünülmesi gereken şeyler. Böyle bir gayya kuyusu. Bir konu. Peki için... iki dililik farklı o. dedin. Bilingualizm ne hmm. açıdan farklı? Bu tartıştığımız şeyden yani. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer şimdi Eğer ana dilde eğitimden bahsediyorsak, e, ana dilde eğitim şimdi e, dünya genelinde çok farklı uygulamalar var. Çift dilli bir hayattan bahsediyorsak bu başka bir şey. Çift dilli hayata geçmek mesela e, bütün pasaportların da mesela çift dilli olması demek. <gülüyor> bu ulusal çapta. Evet. E, Bosna'da mesela bunu ciddi bir sorun olarak yaşadılar. ne oldu Orada e, Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça aslında bu, aynı dilden bahsediyoruz minik minicik farkla e, dan dolayı ya da fark oluşusunu da istemiyor artık zaten. E, aynı dili pasaportlardan tutun. Bütün e, yol işaretleri vesaire bütün resmi yazışmalar hepsinin e, üç, üç dilli olması mesela Bosna'ya müthiş bir masraf getirdi. Evet. Şimdi bu bilhak bu anlamda çift dillilik dendi. Bir ülke eğer iki eş dili olacaksa ki resmi dili Bu, bu büyük bir masraf demek zaten çoğu zaman e, devletler de bu masrafı bahane ederek ve yaptı da yani bu, e, bunu, e, buna işaretir bu noktaya gitmek istemiyorlar işte Kanada örneği var Kanada'da tabii her şey İngilizce ve Fransızca e, Yani öyle şeyler onun dışında bir insanın yani birey olarak I olması birey olarak olması gibi bir durum var. Orada işte ana, ana dili, kimin ana dili, işte farklı çiftlerden vesaire olması. ya yani Bu iş literatürde bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. Farklı, farklı, farklı şey, durumlar var. Bunların hepsi ayrı mesela muamele görüyor oluyor. Şimdi biz burada tam olarak neden bahsediyoruz? İlk kışta dediğim gibi yazıda da bahsediyorum. Müthiş bir kavram karmaşasının dışında bir yanlış bilgiler ortada dolaşıyor. Hmm. Onun için bir ilk önce ben kendimize bu konuda tez yazmış olmama rağmen... ...bir şekilde uzman olarak hissetmiyorum... ...bu konuyu gerçekten çok iyi çalışan... E, ...akademisyenler var, Türkiye'de de var eminim... E, ...onların... E, ...ortaya çıkması, konuşması... ...çok da iyi olur... E, ...uluslararası açıdan da durumu anlatması... ...ondan dolayı olay bir münakaşaya gidiyor... Bir, bir, ...aslında dil üstünden... ...kimse birbirinin dilini anlamadığı... ...bir noktaya geliyoruz... ...kiler evet. konuşuluyor ama ne konuşuluyor... ...sadece bir karşılıklı... E, ...satlaşma haline dönüşüyor... ...resleşme haline dönüşüyor... Ee, aynı zamanda bir bakıyorsunuz böyle bir ikiden ikiye ayrılıyor ki e, taraflar e, ayrıldıkları taraflarda da aslında birbirine yakın durmayan insanlar çok yakın duruyormuş gibi bakılıyor. E, o yüzden gene orada bir dili sorunu ortaya çıkıyor aslında e, dediğim gibi konuşarak birbirimizi anlayamadığımız. Onun için e, biraz daha belki e, hem milliyetçilikten uzak bir dille her tarafın. Biz böyle dayat, day, dayatma veyahut da korkular veyahut da karşılıklı birbirine resleşme haline gitmeden bunları konuşuyor olması lazım. Neyse ne diye ee, biraz da bilerek konuşmak lazım bu durumları. Evet yani milliyetçilik iletinden e, ne kadar zor olduğunu kurtulmanın sende yazını bitirirken e, belirtmişsin. Yani i̇nsanın aklına da işte bu hep Einstein'ın da e, evet. söylediği bu çocukluk hastalığının daha ne kadar devam edeceğini milliyetçilik denen çok zor bir haldeyiz yani. Valla onun işte yerine bir şey koymak çok zor işte ko kozmopolitik mi nedir vesaire gibi böyle hep tartışmalar ola geliyor ama şöyle bir şey var işte medeni milliyetçilik diye bir şey olmuyor. Mesela sonuçta e, medeni milliyetçiliği işte, işte diyelim ki e, dünyada e, Batı Avrupa ortaya koyuyorsa e, birçok savaş var yani Batı Avrupa'nın da hala çıkardığı çıkarmakta da oldu veya Amerika'nın. Amerika veya Fransa işte klasik temsilli demokrasinin işte e, medeni milliyetçiliğin beşiği olarak gösteriyor. Ama değil işte sonuçta e, ülke dışına çıkınca bu sefer kendi ülkenizin içinde haklar, e, hukuk bir yere kadar olsa da e, ki o da tartışılır. Çünkü işte Fransa'da göçmenlerin durumu İslamofobia orada da yani bir tıkanıyorsunuz bir kere kendi içinde de bir öteki yaratmak durumu oluyor muhakkak. Onun için milliyetçilikte hep bir e, soru işareti var. E, yani şeyin bu e, e, bir yazar var. E, o, ona, ondan sonra William Bloom. Ondan sonra onun Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştıktan sonra Amerika'da e, bu Killing Hope, Umudu Öldürmek diye bir kitabı vardır. <gülüyor> bilinen Amerika'nın darbeleriyle ülkelerin kaderlerini darbeleri körükleyerek nasıl değiştirdiğini anlatır. Bu Şil'de Ayende'nin e, yönetimin zamanında oraya gitmiş kalmış ve e, mesela orada işte gözlemlerde bulunmuş biri. Onun mesela bir lafı var yani aşk körse vatanseverlik bir bebeğin üstünde yitirmiş bir duygu evet, hali diye işte. Hatırladım çok önemli bir laf. Evet. <gülüyor> evet, evet. Yani vatanseverlik derken milliyetçiliği esas olarak kabul ediyoruz. Evet, ediyor yani işte, ama vatanseverken yani milliyetçiliğe zaten böyle bir bakışla bakabiliyoruz da vatanseverlikte de böyle bir evet, Aynen öyle. İşte ayrım şey var böyle. Yani. Evet. Evet. <gülüyor> Aa, bu bu bütün bunları biraz düş, düşünüyor olmak lazım ve o eee Birbiriyle konuşurken de aslında ne farkımız var? Bu millet farkı vesaire tamam. Dil ile hakkı çok önemli. Ben bunu çok çok çok çok önemsiyorum. Ve hakikaten kendi ana dilinden koparılarak insanların büyümesinin, bazı dilleri öğrenmesinin sonradan vesaire ne kadar zor olduğunu, o dilin dünyasına, ruhuna giremediğini insanın çok iyi bilebiliyorum. Farklı. Sonradan çok dil öğrenmeye çalışmış bir insan olarak. Ama e, dediğim gibi bunları da milliyetçilikten adınarak konuşmakta da her taraf olarak çok yarar var. Evet, büyük önem orada. ha Şöyle bir şey de var. Benim de mesela bir hani tırnak içinde Türk olarak diyelim. Kürtçe öğrenme hakkım elimden alınıyor. Ben bugün Kürtçe öğrenmek istediğimde e, yıllardır böyle bir fırsatım yoktu. Ben mesela küçüklükten itibaren Kürtçe'yi de Türkçe kadar iyi bilerek öğrenmek isterdim. Keşke. Çok güzel bir dil çünkü. Buradan bir romantik böyle oryantalist tavırla söylemiyorum. Çok hissederek söylüyorum. Evet. Peki bunu ancak konuşarak gene milliyetçilikten nasıl arındıracağımızı özellikle konuşarak devam edeceğiz herhalde. Peki çok teşekkürler. Süreyi bitirdik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgilerim.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 Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın. Bey. Günaydın abi. Evet. Ee, önce yarı siyasi olaylarla da... ...başlayabiliriz herhalde. Pınar Karşıyaka ve Apoel... Ee, ...Güney Kıbrıs'taki... ...ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki... ...maçtan sonra meydanda gelen hooligan olayları hooliganizmle ötesine geçen artık canı yiyice kast haline alan bir saldırı olayıyla karşı karşıya kaldı. Karşıyaka basketbol takımı. Yani neredeyse canlarını zor kurtardılar. Euro Challenge kupasında mücadele ediyor basketbolda Avrupa kupalarında Karşıyaka ve grubunda da birinciliği garantilemişti. Yani grubun son maçı için Lefkoşa'ya gittiler Güney tarafına. Ee, ve orada hani işte artık önemi olmayan şey niteliğinde hmm, antrenman niteliğinde bir maç olacaklardı Apoel takımıyla ee, maç sırasında ya maçı iki sayıla kaybettik karşıya maç sırasında da bir olay yok öncesinde sonrası yani bir hani tribünde belki şey bakışlar o sempatik olmayan bakışlar olabilir ama e, hani maç önerken bir şey yok. maç biter bitmez tribündeki e, yüzlerce belki daha fazla seyirci sahaya iniyor ve çok az sayıda polis memuru, emniyet görevlisi var. Onlar da tabii bu kadar kişiye engel olamıyorlar. Bu seyirlerin hedefi direkt karşı oyuncular ve e, teknik ekip. Demek ki yani 15-16 kişilik bir e, karşı grubu söz konusu. Zaten iki ülke arasında diplomatik ilişkiler sorunlu olduğu için e, seyirci şey olmuyor pek trafiği olmuyor bu tip maçlarda. E, rakip seyirci falan da yok. E, ve işte karşı Sporcular soyunma odasına sığınıyorlar ama oraya böyle sopalar, taşlar çünkü spor salonunun içine koca koca taşlar sokulmuş. Yani tamamen önceden bir organizasyon söz konusu. Yani orada böyle hani şey vardır benim en kızdığım tahrik olduk saldırdık da söz konusu değil. Yani seyirci öyle bir şey bahane edip de saldırmıştı Mu muhtemelen böyle işler artık internet forumlarında yürüyor organize oluyor. Muhtemelen önceden örgütten de şeyler apay taraftarları. Zaten de sen de söyledin maç esnasında da öyle yükselen bir gerilim, tahrik durumu tırnak içinde pek olmuyor anladım. İddiası yok çünkü. Karşıyaka önceki 5 maçın 4'ünü kazandığı için grup birinciliğini garantilemişti. Yani üst türü sadece üst tura çıkmayı değil. Evet. E, ayrıca grupta bir Kıbrıs, güney kıpısı takımı daha var. Ya, onlarla da içeride dışarıda iki maç oynadılar. Bir sorun olmadı. Ama herhalde apol taraftarlarının özelliği... Herhalde yani Kıbrıs'ta takımların Siyasi temsilleri çok ön plana çıkıyor Apoel herhalde daha aşırı sağ Bir şey olması lazım AYK vardı herhalde Kıbrıs'ın AYK ya da AYK takımı Onlar mesela Komünist parti yakın Apoel herhalde öyle değil yani Şimdi İşkembeden atmayayım buradan Ama hani ona öyle bir Siyasi temsilleri de var oradaki Futbol ve paralel basketbol kulüplerinin e, yani herhalde iyi bir taraftar örgütlenmesi de var. E, işte en sonunda karşı akıllar soy modasının sınırıla oraya da girmeye çalışmış rakip taraftarlar. İşte polis, emniyet bir şekilde bir en azından o kısmı engellemiş ama o gergin bir gece yaşamışlar çünkü salondan çıkmak mesele yüzlerce binlerce kişi dışarıda bekliyor e, saldırıya devam etmek için. İşte otele giden bir yol var Karşı günü yani herhalde Türkiye'yle bir yırtıbat kurulmuş. Ee, sınıra 10 dakikalık mesafede olduğu için Kuzey Kıbrıs sınırını hani şey alalım. Kuzey'e alalım emniyetli bir şekilde oradan dönsünler Türkiye'ye. Bunun üzerine Güney Kıbrıs Emniyet Kuvvet yetkilileri biz o zaman güvenliğini sağlamayız. Otobüse biner başınızın çaresine bakarısınız demişler. Onu gö göze alamayan karşı kalılar da herhalde işte otelde konakladıktan sonra ertesi gün e, Türkiye'ye geldiler eee bayağı mi bir deplasman yolculuğu oldu ve hemen üzerine pek de alışmadığımız bir şekilde jet bir karar geldi FIBA Avrupa'dan. Eee APOEL'e 3 maçlık sağ kapatma cezası verdiler. Ee, hani Ama önceki... bu bir sportif cezanın ötesinde adli soruşturmada yapılacaktır herhalde çünkü bayağı senin de biraz önce de verilerini ortaya koyduğun gibi sistematik, önceden hazırlanmış planlanmış bir durum olduğu anlaşılıyor. Maalesef bazı ülkelerde yani Türkiye'de hani bir takım şeyler örtbas ediliyor diye kızıyoruz ama bazı ülkelerde daha fazla oluyor. Benim tahminim doğu düz bir soruşturma olmaz. Zaten Güney Kıbrıs medyası ekranlara getirmemiş olayı. Ee, Öyle Neyse mi? ki Görmemiş internet, yani. işte video bloglar vesaireler var. O sayede maçın fotoğraflarına bazı E, kamera görüntülerinde ulaşabiliyoruz. Hani 10 yıl önce 15 yıl önce olsa belki onlar da olmayacaktı. Hani böyle tevatür olarak gelecekti kulağımıza. E, en azından onlar var. E, muhtemelen işte oradaki emniyette e, hani bir takım hafif cezalar Aslında bilmiyorum işte devam o olayları biz Güneylik Basın'da çok takip etmediğimiz için duyabilir miyiz olayların devamındaki adli soruşturma ne olacak? Ama o konuda derin şüphelerim var. Şey daha komik. Yani burada ciddi organize bir olay Ve canakas var 3 maçlık ceza evet, ee, Çok komedi geliyor ya yani Ben e, Yani salonda olan birisi elbette daha iyi değerlendirir Hatta hani Takımın dışında bir göz olsaydı orada Bir Türk gazeteci vesaire e, Böyle bir olay karşısında ben şunu beklerim Yani 2 yıl bu Kupalarını almıyoruz sizi e, Tekrar Taraftarlarınızı adam edin Salonda önlerinizi alın öyle Avrupa Kupalarını Oneyin diye bir ceza var ama Jett çekildi bir 3 maçlık ceza Tamamen yatıştırmaya e, yönelik izlenimi veriyor olayı kapat bir an önce evet, kapatmaya yani, yönelik çok, izlenimi geliyor. Çok kollayıcı bir ceza yani. Evet. Aslında oradaki ben politik dengeleri üzerine birazcık baktım nedir bu Apuel e, Lefkoşa <gülüyor> Nikosya takımı diye. Eço basında e, hala Nikosya diye yazılıyor maalesef. Evet, e Lefkoşa olduğunu özetmedik şöyle. Eee maalesef öyle e, aynı odunluk öbür tarafta da e, gayet gayet de bir yoğun. Ciddi milliyetçiliğin, ırkçılığın en yoğun odaklandığı takımlardan biri anladığım kadarıyla Apoll Nikosia. Çünkü e, en son mesela 98 yılında ırkçılık suçlarından dolayı UEFA'dan 30 bin Euro'luk ceza almış. İki yıl. futboldaki Apoll takımı. Değil mi? Evet, evet tabi he, Ama herhalde oradaki kulüp takımları bizim Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe biçti işte birçok spor dalında faaliyet gösteren. Evet evet. Evet, evet. Yani. Ee, Ya Apoel Nikosya zaten şey e, genel olarak milliyetçilerin yoğun örgütlendiği, içinde işte ara ara sağ değil mi? Evet, olduğu. Aşırı sağ milliyetçi eğilimli, ırkçı eğilimlerin yoğun örgütlendiği takım ve şeyden beri öyle olmuş. Yani İngiltere ile e, işte sömürgecilik döneminden itibaren e, milliyetçi örgütlenmenin içinde yer aldı ve ardından da mezunun gittikçe daha ırkçı bir çizgeye doğru da kaydığı bir hikaye var görebildiğim kadarıyla. Evet, onlar da anlaşılan şeyi kullanıp işte bu maç falan hikayeye yani kullanıp işgal gerekçesiyle vurun Türklere ya Kıbrıs Rum'dur falan pankartları açan <gülüyor> işte futbol maçlarında bir iki fotoğraflarını gördüm. Gamalı haçlı bayraklar falan açan bir ekip. Eee yani Galiba ve galiba bu sadece ve sadece futbol değil. O yüzden de Kıbrıs'taki bütün politikayla ilgili ve dokunduğun zaman epeyce uğraşman gereken şeylerden birisi gibi geldi bana. Yani tabi kulüplerin siyasi temsillerine yapılabilecek çok bir şey yok. Ee, hani, e, tek tek adamların evine gidip bu siyasi düşünceye sahip olmayın, bu kulübü desteklemenin diyemeyiz ama en azından pratik olarak bir spor müsabakasında... Değil mi? işte belli evet. bir standart güvenlik önlemleri evet, işte çıkanların o. oraya gelişi gidişi vesaire en azından onun iyi organize edilmesi lazım. Evet Son derece yani şey... küçük bir yer zaten bahsediyoruz. Herkesin herkesi tanıdığı yani tedbir almak almamış olmaları da çok hakikaten evet. yani Kıbrıs yönetimi açısından çok ciddi soruşturma öte yandan gerektiriyor. Öte yandan da Avrupa Birliği'nin de Bu konuda federasyon ayrı, yani fiBA'nın bu konudaki tavrı da yetersiz, çok yetersiz hem de. Avrupa Birliği'nin de bir müdahalesi gerekir herhalde. Yani böyle ne biçim iş bu? Bir de şu var, tabii böyle olunca Türkiye'deki yansıması ne olacak? Yine adamları kayırıyorlar, işte belli. Evet, aynen öyle. Bir daha geldiklerinde geldik biz de rövanşi alırız. Ee, gibi bir şey olacak tabi yani e, bilmiyorum hani kura da ayarlama oluyor mu çünkü şu da bilinmez ee, Güney Kıbrıs'tan gelen herhangi bir takım bizde aynı algılanır yani Apoel işte Ael Limasol e, Omonia falan algılanmaz Türkiye'de bir siyasi temsil var solcu mu sağcı mı Yunan. biz hepsini gene ne, ha, Rum çocuğu <gülüyor> Yunan Rum çocuğu diye algılanır buradaki maçta işte karşıya olmaz da 1 olur bir maçta eşleşirler yine Çünkü uzun yıllar kulüp müsabakalarında Türk ve Güney Kıbrıs takımlarını eşleştirmeme yönünde büyük bir çaba gösterdi şey, Avrupa Sponu'nu yönetenler. Ama 10-15 yıldır oynuyorlar yani bir şekilde oynanıyor maçlar. E bu O maçta da bu sefer revanşı alınmaya çalışacak mesela. Onunla. Hiç alakalı bir takım da olabilir dediğim gibi. Yani Tabii tamamen... Yapacak olanlar da Türkiye'liler falan olmayacak. Türkiye'nin ırkçı, milliyetçi bunun için vesile bekleyen eee yığın gürupları olacak, lümfenleri olacak en nihayetinde. E, haksız mıyım bilmiyorum. Bunu çok böyle hani e, karşılıklı bir zaten beklentisi olduğunu da düşünüyorum çünkü iki tarafta da. E, medyada ben, da eksik olmayacak tabii. Daha şimdiden örneklerini gördüğümüz tabii, tabii. gibi çeşitli gazetelerde <gülüyor> vergi haberler. Rum. Barbar Rum şeklinde gaz, gaz veren haberlerle birazcık baktık biz de bu meseleye siyasi ve sosyal tarafına işin bakmaya çalıştık. Yani çalıştım. ben şeyi beklerdim hem insani açıdan hem sportif açıdan ciddi bir ceza yani bu sezonki puanlarınızı siliyoruz sizi grup sonucusu yapıyoruz iki de oynamayacaksınız yani burada çünkü Canan söz konusu ve biz bu cezayı vermezsek güvenilir miyiz bu cezayı veriyoruz size Yani şu, hani şu olsaydı üç kişi sahaya atladı. Oyuncuların öyle değil yani. Bütün salo sahaya iniyor orada. E bedel, evet. e bedel ödetmemesi. işte Avrupa'nın da temelinde yatan hem zaafları hem de bence derinde yatan da ırkçılığı da söz konusu tabii. Maalesef. Ay. Bakalım yani bir şey olacak mı? Üzerinden de şöyle ilginç bir durum. İşte karşıya takımı İzmir'e döndü. Bakanlar falan karşıladı. spor sonunda evet. elbakanı Faruk Özak vesaire herhalde diplomatik trafikte onlar da etkili oldular. Karşıyaka e, Karşıyaka insan... e, karşı takımı Beşiktaş'la oynuyor bu hafta sonu. Bir erteleme istediler. basketbol Federasyonu da e, yani bir gün kaydırırım ama tamamen ertelemem dedi. E, Karşıyaka da A takım maça çıkarmıyor. Moral bozukluk sebebiyle genç takımı anlatacak maçta. Bunun üzerine böyle bir <gülüyor> ilginç yansıması oldu bunun. <gülüyor> Niye ertelemediler acaba? Ee, orada da şöyle bir dünya yani federasyonu da kısmını aklı buluyorum. Bir tek federasyon değil. E, yani hem işte bir maç takvimi var. Işte bir gün hani bir gün geçe alıyorlar. Yani şeylerde oyuncular bir fizik çok ciddi bir fiziki tahribatı olmadığını e, şey yapıyorum. Bir de ikincisi hani sonradan bir arkadaşımla konuşurken aklıma gelen kısmı eee bu maçlar hep önceden ila, il, il, ilan edilmiş bayis programlarına dahil hmm. bu maç dahil yani o birçok bayis sever bayis oynuyor ve takımlar da para kazanıyorlar ee, hatta yani genç takımın maçı çıkması da bence soruşturma gerektirir bir durum sportif açıdan hmm. öyle bak evet. yok takımın yani Fedorosan belki bir Yusuf'ta bulunabilirdi vesaire şeye düşünmek lazım çok ciddi bir maç trafiği var yani basketbolda E, hafta ortası baş, boş olan bir hafta bulmak zor. Yani her takım işte karşı karşıya 6 Avrupa Kupası maçı oynadı. E, boş olan hafta eğer Avrupa maçları yoksa lig maçı oynanıyor hafta ortası. İşte Avrupa Kupası'nın ikinci turu başlıyor. Türkiye Kupası falan derken e, şey yok yani hani böyle e, boşluk olan bir hafta yok pek. E, onu da hesaba katmak lazım. Takım da tabii kendince aklı e, çok hakikaten ciddi bir travma atlattılar e, muhtemelen. Bakalım hmm, bir gün daha ekstra verip bir şey ulaştırabilirdi. Eee eee ali bu kalk yapabilirdi. da takımlarla pek işbirliği yapmaya yanaşan bir kurum değil maalesef. Evet, o, şikayeti var. O da parayla ilgili galiba. Gelirle ilgili <gülüyor> daha çok. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Peki o, bu, bir de defterin e, durumuna bakalım şimdi değil mi? Ee, evet. Eee İstanbul'lu Bir Roma geçelim oradan. Ben de bu hafta onunla ilgili bir yazı yazdım. E, Lefter Küçük Andoniades. E, zaten son dönemli sağlığı çok iyi değil. Yaşının da getirdi. Yani 85 yaşında olduğu e, dün sanıyorum. Onu da getirdi. Bazı sağlık sorunları var. Atina'ya e, herhalde bir takım tanıdıklarını ziyarete gitmiş. Orada düşüyor. Hastanelik oluyor ve işte yoğun bakımda kaldı. E, ciddi endişe edildi sağlığından. Sonra özel bir ambulans uçakla. İstanbul'a asıl vatanına getirildi. Fenerbahçe'nin ve Türkiye futbolunun en önemli isimlerinden birinden bahsediyoruz. Yani hani Türk futbol tayini 110-115 yıl düşünürsek hani kaç isim yani böyle sembol isim sadece başarılı iyi sembol isim saysınız. ilk beşin belki daha fazla daha azının da içine girer muhtemelen. Yani ismiyle oynadığı futbolla vesaire ve şu ilginç geliyor bana tabi O dönemin basını incelemek lazım. Lefter Küçükon'dan Yadis'in ya kariyeri 45 ile 65 arası dönem. O dönemde Türk Kıbrıs meselesi ve daha alevlendiği dönem. 50'ler aslında. E, Demokrat Parti'den sonra değil mi? 50'lerin başıdır. İşte evet. 6-70 olayları. Ya bunun İstanbul'a yansıması var maalesef. 6-70 olayları 1955 herhalde. Evet. E, işte sonra 65'te tekrar sınır şey edilen İstanbul Rumlar var. E, ciddi bir Sorun yaşanıyor yani iki ülke ve e, Etnik bir sorun da var yani hiç Aslında e, olayın içine Dahil olmayan ve e, yüzlerce Belki bin yıldır daha fazla burada da yaşayan e, Kişiler vatanlarından Koparılıyor o dönemde e, Aslında bir İstanbul Rum olmasına rağmen o yani futma olucundan O e, etnik kimliği Çok şeye gelmiyor gündeme gelmiyor e, Lefter'in Çünkü hani o böyle bir tepki de Olabilirdi ama o kadar şeyler üstü, kimlikler üstü bir şeyi var ki, e, temsil kabiliyeti var ki, ve hani o dönemde ülkenin en popüler spor kulübünün en iyi oyuncusu, e, milli takımın çok parlak oyuncusu, yani en efsane denebilecek maçlarda onun golleri var. Yani müşhur Macaristan maçı değil mi? İki golü var. Evet. 1956'da Türk milli takımının Macaristan'ı İstanbul'da 3 bir yerli. Özel maçtı evet. evet. Üçüncüyü de Metin Oktay atmıştı. Evet, işte, yani iki... Bir dönemin iki sembol ismi. Ee, o yüzden hani ben işte heykeli açıldı. Büyükada'da Fenerbahçe Lefter Sokağı var. Ondan heykeli daha büyük... de Kadıköy. Kadıköy. Evet Kadıköy. Ben daha büyük bir şey hak ettiğini düşünüyorum mesela. Hani öyle bir şeyde de bulundum. Mesela Keski Stadyum'un ismi e, Fenerbahçe Lefter Stadyum'u olsa yani e, baş bir eski başbakandan daha iyi bir isim bulunamaz mı? Yani sporcu ismi her zaman Benim daha hoşuma giden bir durum. Üstelik yani, de, o... ırkçı ve faşist bir başbakanın ismini taşıyor. Yani başbakanlığı dönemi değil mi? varlık vergisi değil mi o tam o dönemde? Ya tamamen düşün. adam faşist yani. Hiç evet. namıcımı yok Sarıcıoğlu'nun, Şükrü Sarıcıoğlu'nun öyle bir kimliği var yani. İşte o kulübe uzun dönem başkanlık ya da Fahri Başkanlık yaptığı bir de şu andaki mevcut stadın eski halini bir şekilde bir takım da şeyler eee herhalde bürokratik oyunlar yaparak kulübe kazandırıldığı için sanki böyle bir şey minnet duygusu var akışı ama bence asıl yani Fenerbahçe'yi bu kadar popüler yapan o değil elbette. Yani Lefter gibi oyuncular sportif kahramanları bu kulübün. Evet bir Galatasaraylı olarak nefret ederek hayran olurdum. <gülüyor> <gülüyor> <Bu demek> <gülüyor> yani <gülüyor> ichap yani kadar çıkartmamak elde değildi çünkü e yine, olağanüstü bir futbolcuydu yani. E yine yaktı bizi. E yine, yine yaktı, yaktı, yaktı bizi. Yine yaktı bizi. Yine yaktı Yani Hı. o yüzden e, çok sembol bir isim bence daha fazlasını hak ediyor. Keşke e, öyle bir ödül sunabilse Fenerbahçe onu Hakikaten e, yani işte Türk futbol tarihinin en iyi takımları şey yapılır. Işte 1970'ler, 80'ler, 90'lar hepsine girmiş bir isim. Tekrar yapılsa yine belki girecek. Yani başka bir kuşak başka bir dönem meşhur Türk futbolu ama... Evet. O peki dönemi... şey e, sağlık durumunun e, kritik o, safhayı açtı mı açmadı mı bunu biliyor peki, muyuz? Türkiye'ye getirildi biraz daha iyi. Zaten herhalde hafif düzelmesi buraya yani ambulans uçakta bile zor getirildi herhalde. Biraz daha iyi. Ee, ama hani 85 yaş... E, yani Allah uzun umur versin diyelim. Ee, ama şey hani... E, çok çok da iyi değil anladık kadarıyla yani hastanede bakıma devam ediyor evet evet ona da sağlık diyelim ve Fener demişken bu sefer de Fener kızlarının voleyboldaki başarısına geçelim evet o da hafta başında kalan bir gelişme ee, ilk bayanlarda yani kıta şampiyonları bir dünya kulüpler şampiyonası ee, oynadılar evet Dubai'de ve işte Orta Amerika, Latin Amerika Avrupa, Asya şampiyonları bu organizasyonda kulüp takımları bu organizasyona katıldılar Ön geçen hafta Perşembe günü turnuva başladı Fenerbahçe gruptaki 3 maçını kazanmıştı yarı finalde Dominik şampiyonunu çok rahat yendi ve finalde grupta yendiği Brezilya şampiyonu karşısına çıktı tekrar E, grupta biraz daha çekişmeli e, biraz daha şey olmuştur rahat geçmiştir maç. Yine de bu maçı da finale 3-0 kazandılar ve dünya kulüpler şampiyonu oldular. E, yani bir Türk voleybol takımının ulaştığı en büyük payelerden biri ve çok önemli bir yatırım yaptığını biliyoruz Fenerbahçe'nin. Muhtemelen bu yıl e, erkek kadın karışık olmak üzere voleybolu Avrupa'da en çok para etiren kulüp. yani 10 milyon avro olduğu söyleniyor böyle bir para harcıkata. Yani bu düzeyde basketbolda bile harcarsanız iyi bir takım kurarsınız ciddi. Ee, yani kadınlar basketbolda herhalde bu kadar para harcayan bir takım yoktur şu anda. Erkeklerde bile hatırlı sayılır bir bütçe olur. 5 tane çok kariyer yabancı aldılar. Eee Brezilya'yı e, dünya şampiyonlarında finale çıkaran antrenörü aldılar. Eee Zé Roberto'yu. Türk' milli takımın 4-5 oyuncusu zaten orada. Böyle bir yıldızlar topluluğu halinde sahaya çıkıyorlar. Ama asıl büyük hedef Avrupa şampiyonu tabii. Geçen yıl filmin adıkları Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk. Çünkü Dünya Kulüptel Şampiyonası başka şeyde de var, futbolda da var. Böyle biraz sembolik bir anlam var. Yani bizdeki biraz Cumhurbaşkanlığı Kupası, Avrupa Süper Kupası gibi bir Ee, anlamı var. Burada evet, ismi tabii... biraz, ismi cisminden biraz daha büyük galiba. şöyle Bir de bu takım sporlarında Avrupa'nın dışına çıktığınızda seviyeye birden çok düşüyor. Yani Afrika, Asya, oradan gelen kulüp takımları zaten çok zayıf. Yani onları Avrupa'ya getirseniz getirirseniz şampiyonlarla oynayamazlar bile. Ciddi bir seviye farkı oluyor. Yani en büyük rakip ne oluyor? Hep Latin Amerika takımları oluyor. İşte oranında Brejilat tek... takımını Fenerbahçe iki kez yenmeyi başardı. Doğal sonuç. Yani en büyük rakip Aslında şeydi, İtalyan e, topa pedretti, Bergamo'ydu. Onlar da bu sezon e, bir değişim geçiriyorlar. Yani geçen yıl Fenerbahçe ye yenip Avrupa şampiyonu olmuşlardı. E, e, bir oyuncusu ezacı başına geldi, biri hamilelik sebebiyle ara verdi. Yani oyuncu kaybettiler, yeni bir takım oluşturuyorlar. E, Onlar da yarı finale eğlendiler zaten. E, Fenerbahçe'nin yani sürpriz değil şampiyonu normal. Avrupa Ligi'nin şampiyonlar liginde ne yapacaklar? Orada biz grupta Uriyengi Allah 3-0 Dino Moskova'dan. Yani sorun şu çok iyi 5 yabancı ama ligdür 3'ünü oynatabiliyorsunuz. İkisi tribünde oturuyor. Türkiye Ligi'ndeki kısıtlama sürebiyle. Orada hani hangilerini oturtacaksınız? Yedek kalan oyuncuları mutlu etmek biraz zordur her zaman. yani Aldıkları parayı iyi olabilir ama ...her sporcu oynamak ister tabii yani... Hmm. E, ...yan gidip yatmak istemez... ...o dengeyi sağlamak önemli olacak... E, ...yani en büyük... ...rakiplerden birinin de... E, ...Türkiye'den Eczacıbaşı olacağını belirtelim... ...yani hem Türkiye şampiyonu için... ...hem şampiyonlar ligi şampiyonluğu için... E, ...daha üst turlarda... ...karşılaştığını bile görebiliriz iki takımın... ...yani yarı final gibi bir... ...aşamada bile karşılaşmalı sürpriz olmayacak bence... ...evet... Peki o zaman e, bu e, şekliyle tamamlıyoruz herhalde. Son bir not e, bir de e, ölüm, ah, kısa bir ölüm haberi İtalya 1982'de futbolda Dünya Kupası'nı kazandıran e, Enzo Beyerzot e, hayatını kaybetti 3 günün salı hmm. günü. 83 hmm. yaşında e, yani 82 de e, hakikaten eşine zor rastlanır bir... Şampiyonu kazandırmıştı. 3 grup maçında 3 beraberlikle İtalya'da siz hatırlarsınız. 2.intra evet. yükselmişti. Bütün İtalyan basının o e, her biri 500er bin satan spor gazetelerinin e, kıyasa eleştirdiği takım e, daha sonra sırasıyla Arjantin, Brezilya, Polonya ve Almanya'yı yenerek e, şu dünya şampiyonu oldu. E, İtalya tarihinin ...en büyük başarılarından biridir hakikaten. Kimsenin de beklememesi açısından... ...yani tam bir sürpriz... ...sayılması açısından... ...bütün büyük gözüktü de zafer. Yani bir de ilk turda işte... ...3 beraberlik zar zor çıkmış takım gol Hı. atamıyor... ...ve orada Paolo Rossi'ye gösterdiği... ...sabır tabii Beğerdos'un onu... ...şike cezasından... ...döndükten sonra işte bir... ...3-4 maç ligde oynatıp takımı alması... ...ve 4 maç gol atamayan bir Santifor'a... ...sabretmesi Hani Mesela bugün olamaz böyle bir şey. Bugünkü medya e, bu kadar işin medyatik olduğu ortamda e, hiçbir antrenör herhalde bunu yapamaz. O dört Ve, maç sabretmişti. E, sabrettin sabrın sonunda da selameti bulmuştu çünkü e, asıl şeyi de o kurtarmıştı evet, Robson, Son üç maçta abi. altı gol attı bu sefer. <gülüyor> evet. Yani üç maçta altı gol atıp yılın oyuncusu falan e, tüm dünyaca tanınan bir e, büyük yıldızda dönüştü yani o. Şeyden sonra 3 Mart'tan sonra E tabi hani Brevi'ye 3, Polonya'ya 2 Almaya bir atarsanız da Dönüşürsünüz evet. öyle bir şöhete <gülüyor> Evet, evet. Entro Beyerzota'da bir e, Günaydın diyelim burada Evet haftaya e, Yılbaşı e, ile ilgili Yıl sonuyla ilgili bir programımız Olacağı için olmayacağız e, Sadece yani bir Roundup gibi bir program yayınlayacağız Her zaman olduğu gibi gelecek yıl görüşmek üzere gelecek diyorum. Gelecek yıl görüşmek üzere. iyi yıllar. Dinleyicilerimize de, de bol sporlu, bol skorlu bir yeni yıl diliyorum burada. Çok teşekkürler. Spor. Evet. Bitirdik de bu yılın Son açık gazetesini yok, yapmıyoruz. Aslında bir küçük bir açık gazetemiz de olacak. Gelecek hafta sonunda. Sonuna doğru gelecek cumaya. Yani bir hafta daha var. Ve bu arada da bugünkünü de bu haftayı da bitirmiş olduk bu şekilde. E, bitirirken biraz hürünlü bir parçayla bitirelim bu sefer de değişiklik olsun. Chet Baker'dan. The Thrill Is Gone adlı. Dinleyeceğiz hem trompetinden Hem de kendi sesinden Kendisinin Chesney Chet Henry Chet diye biliniyor ama Baker Junior Dün Doğmuştu 1929 doğumlu Kendisi 1988'de Amsterdam'da Bir balkondan düşerek Hayata veda etmişti Amerikalı Hem caz trompetçisi Hem şarkıcı çok önemli cool jazz türünün janrının en önemli temsilcilerinden belki de biri ve belki de birincisi e, çok önemli bir şey vardı e, iz bırakarak hayatımızdan geldi ve geçti. Ona da bir günaydın demiş oluyoruz bu şekilde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The thrill is gone The thrill is gone I can see h